Let's take it on. It's frustrating when you just can't express yourself, and it's hard to trust enough to undress yourself, stand exposed and naked in a world full of hatred, where the sick thoughts of mankind control all the. I post. Take a step back. Record all the setbacks. Fast forward towards the stars and the jetpack. My feet might fail me. My heart might ail me. The sinners of Satan might accuse or jail me. I got something. That birth certificate that ain't the real me. That ain't the real me. The lies can't conceal me. The sunrise and the moon tides and the sky's gonna reveal me. My brain pours water on my tear ducts to heal me. I get. To Grab a hold to every ear it gets. Whispering, the waters and the bayous of New Orleans still glistening. The universe is listening. Be careful what you're saying. My grandma told me everybody in could make He it. I guess. I'm To go to pray it, the work is on the outside. Staring out the windows, it's for love songs and house flies. I got something to say. İyi akşamlar herkese. Hayır. Bir Kuyuton programında yine birlikteyiz. Bugün biraz kalabalığız. <gülüyor> Keyifli Hangi olacak. demek. Değil mi? Ama giderek kalabalıklaşıyor. Bir cesaret geldi insanlara böyle gelip konuşuyorlar falan. Bugün bir konuğumuz var. Kaos GL dergi editörü Aslı bizimle. Bugün konumuz LGBT Hareket İşler cinsiyet tutumlar ve LB görünmezliği üzerine biraz konuşacağız. Ee, daha önce kamusal alanda LB görünmezliğini biraz irdelemiştik. Bugün e, hareket içerisindeki durumu biraz sorgulayıp aramızda böyle biraz laf çevireceğiz. Ee, bu sefer şey yapalım dedik ya hep unutuyoruz böyle yapmamız gereken duyuruları işte hatırlatmaları falan e, programa girerken böyle peşin peşin yapalım sonra unutmayalım dedik şimdi bugün ufak bir teknik problem yaşadığımız için böyle sürekli şey alıyoruz hani yayında mıyız sıkıntı var mı diye birbirimize bakıp duruyoruz idare edeceksiniz artık bugün bizi Aslı bugün bizimle biraz da şundan Kaos'un sergisi var ve devam ediyor şu anda Kaos'un sergisi de. Keyifli güzel bir sergi. Öncelikle ona gitmenizi tavsiye ediyoruz. Ve bir yandan da işte atölyeleri başladı. Çok keyifli güzel atölyeleri devam ediyor. Biz de lezbiyen bir seksüel feministler olarak geçen pazar günü 4-6 arası bir atölye gerçekleştirdik. Atölyemizin title'ı neden örgütlendik, neden örgütleniyoruz ve bugüne kadar neler yaptı kısaca onlardan bahsettik. 24'ünde yine pazar günü saat 4 ile 6 arasında bir atölyemiz daha var. E, bu kez cinselliğimizi konuşacağız. E, o da keyifli bir e, atölye olacak diye umuyoruz. Hepinizi bekliyoruz e, dahil olmanızı ve bizlerle tanışmanızı e, diliyoruz. İyi de bir fırsat olur cinselliğimizi konuşarak daha da birbirimize yakınlaşırız diye düşünüyoruz. E, ben şimdi... E, Ha, ya şöyle de bir sıkıntı var arkadaşlar <gülüyor> şimdi yine arkadaşlarım uyardı ben her hafta böyle programı açıyorum ya da işte şarkılar giriyorum falan filan ama ben kimin böyle <gülüyor> problem oluyor Derya ben, ben böyle anonim, belki anonim olmayı seviyorum yani. niye müdahale ediyorsunuz neyse verdim artık adımı her neyse ben şimdi sözü arkadaşlarıma devrediyorum güzel bir program geçmesi dileğiyle diyorum Buyurun, merhaba Yeşil ben Merhabalar, Ayla Maslı bende. Hoş geldiniz pınar bende. Ben Umut, Nazlı bende. Yarım saat dolmuş bu fazla. Şantılı çıkmışsın Şimdi biraz kalabalık ve hani ilk kez gelen arkadaşlar da olduğu için hani biraz heyecanlıyız tabii ki de. Gerçi her program biz heyecanlı çıkıyoruz buraya hani. Ama bu heyecan gerekiyor galiba. Ee, şimdi yavaştan konumuzu e, başlayalım. Kim ilk söz almak ister? Bence yeşim almak ister. Konuyla ilgili değil ama. Ne <gülüyor> olursa <gülüyor> <gülüyor> Genel. Ya size de olur muydu? Çocukken eve misafir gelir, onların da işte sizde yaşadık böyle çocukları vardır falan. Bir türlü böyle uzaktan uzaktan bakışırsınız hiç böyle yanına yaklaşmazsınız falan ama misafirin sonuna doğru oyuncaklar ortaya çıkar böyle bir ortam keyiflenir falan ve tam o sırada hani anne babalar gidecektir arkadaş gider <gülüyor> <gülüyor> biraz ona benzettin galiba evet ama <gülüyor> Bir kliton klasiği olarak programın evet, başında bir türlü tutulacak. arkadaşlar hadi çıkarıl <gülüyor> oyuncakları hemen oynayalım yani. Şeyle sonra program 2 saati uzuyor falan böyle bitmiyor. <gülüyor> en son programda şey yapmıştım yani bildiğim önlerine al çekip arkadaşlar yayından çıkmak zorunda deyip yayını bitirmiştik yani. 2 saat 4 dakika rekorumuz. Ah oh, çok Bakalım bugün kaç saat sürecek. E, oyuncaklarınızı çıkarın. Ha şey yapalım herkes çıkarsın oyuncak. Bence biraz konuğumuz oyuncaklarını çıkarmak ister misin? Şu son sergiyle ilgili hem güzel bir girizgahı olur hem de ben henüz görmedim. Çok ayıp, çok utanıyorum ama gideceğim en kısa zamanda hakikaten. Biraz bahsetmek ister misin? Evet. Ee, aslında bu sergi fikri çok uzun süredir vardı Kauske ile de. Şimdiye kadar daha e, çekinik olarak ilgilendiğiniz alanlardan bir tanesi sanat nasıl yer veriyorduk? Şimdiye kadar biraz ondan bahsedeyim. Bizim hani çıkartmaya başladığımız Sakemli Dergi'nin de işte iki tane sergi alanı vardı. Sanatçıların işlerini orada da yer veriyorduk. Aynı şekilde Kaos Dergi'nin de hem kapağında hem umum sayfalarında yıllardır devam eden hatta derginin ilk sayılarından itibaren başlayan insanların çizimlerini gönderdiği bir mecraydı Kaos. Ama bunu nasıl işte Kaos'un sokakta yaptığı etkinlikler gibi ya da akademi alanında yaptığı çalışmalar gibi çok da ana gündemimiz haline getirmemiştik. Aslında bu sergi böyle bir alanı açtı. Bizim hani sanatsal yaratımın olanaklarını devreye sokmaya dair ilk katılımımızdı. Açılıştaki ilgiyle beraber aslında doğru da bir şey yaptığımızı düşündük. Çünkü çok fazla ilgi vardı ve hala da devam eden bir ilgi. Sergide 15 tane sanatçı yer aldı. Hem Türkiye'den hem yurt dışından e, sanatçılar var. Karma işler var. Videolar, videolar, heykeller, resimler çok hani bu şekilde e, devam ediyor. E, 7 Şubat'a kadar sergi devam edecek. Ama sergiyi biz bir yaşam alanı gibi kurguladığımız için e, o yüzden çok fazla etkinlikte koyduk. Ankara'da yaklaşık 3,5-4 yıldır devam ettirdiğimiz Queer Teori derslerinin küçük bir paket programını hazırladık sergi için. Ee, i̇lk hafta siber yardımcı ile başladı. Queer Teori ve Michel Foucault üzerineydi. Ee, bu hafta psikolojisi de devam edecek. Ardından yine Queer Teori ve Deleuze Gattari haftası olacak. Ve sonrasında Queer'in olanaklarına, Queer'in bizim için ne tür siyasal e, potansiyeller barındırdığına dair bir tartışmayı Ankara'dan, Ankara Üniversitesi'nden Alev Özgazan çürütecek. Ve son olarak da Tuna Erdem ve Seda Gülün yapacağı Kuyur Sanat Haftası'yla kapanışı yapıyor olacağız. Ee, böyle oldu. Biz keyif aldık. Gelenler de keyif alıyor e, sergiden. Umarım buradan dinleyip de gelmeyi e, düşünen arkadaşlar da bir an önce gelirler ve atölyelere katılırlar. Şimdilik sergiyle ilgili söyleyeceğim bunlar. Başka sanırım. <gülüyor> <gülüyor> eve gelen misafirin oyuncaklarını önce <gülüyor> döktür döktürdük zorla çıkarır mısın oyuncaklarını? Anasını <gülüyor> Her hafta artık bir klasik olarak program başında var olan o birbirine sessiz sessiz bakma hal ve sonra kopan kahkahada genelde yandan teknik işlerle ve müzikle ilgilenen Derya e, müdahil olurdu. Ben de bugün hiç karışmayayım başından sonuna kadar susayım köşede izleyeyim bakayım ne olacak diyordum ama nasip olmadı ismi Gülben bu arada. Bu hafta e, konuşmayacağım ben bunu söylemek için o arayı doldurmak için almış oldum. Ee, acaba bir yandan da madilik yapıp böyle provoke eden bir başlıkla atsam da insanlar ona itiraz ederken kendinden dahil olsalar mı diye diye düşünmedim değil ee, biz biliyorsunuz artık birkaç kez olduğu sözü. o yüzden burada da söylediğimiz için çok çok ciddi takipçilerimiz olduğu için yemeği içmeyip çarşamba giymek dedikleri için <gülüyor> öyleymiş söyleyebileceğim şey şu biz düzenli olarak atölye yapıyoruz da kendi içimizde yazı bir film şey olarak. O atölyeden çıkan konuyu bir de radyoda tartışıyoruz. Sizlerle birlikte olmasını ümit ediyoruz. Bazen de ayrı oluyorsunuz bazen olmuyorsunuz. Ee, LGBTİ hareketindeki cinsiyetçiliği. Hani çünkü orada da var aslında. Çoğunlukla e, cinsiyetçilikten çıkarı olan kesim erkekler diye adlandırdığım benim <gülüyor> grubu yarattı. Ama bazen hepimizin yaratabildiği. ...ya da yeniden üretebildiği konuşuyor olacağız. Bir de aynı şekilde cinsiyetçilikle... ...hem ilişkili hem paralel hem nedeni hem sonucu olan... ...LB görünmezliğini. İnsanların iç cinsel deyince ilk önce aklına gel ...gey kelimesi, geyin geliyor olması... ...erkek iç geliyor olması... ...ne nedenleri ve sonuçlarını biraz irdeliyor olacağız. Aralarda olacak filan. Şimdi provokatif ne desem diye düşündüm. Ee, şuradan başlayayım dedim. Aslında biz de bir yandan... hani ...yeniden üretiyoruz, yeniden yaratıyoruz filan ya... ...şimdi bize düşen rolleri... ...yerine getirirken... ...acaba nerelerde... ...kendi... ...hep konfor alana dönüyorum ben... ...biraz kendine bakmacıyım bu konularda... ...nerlerde mesela... ...lezbiyenlerden beklenen... ...lezbiyenlik... ...rollerini yerine getirip... ...alanı... ...almaya çalışmıyoruz... ...ya da hiç alan mücadelesine girmiyoruz... ...diye bir sorun var... ...var mı Fikri olan? Sorup çekil Sorup çekilmişti... ...ha ha... Oldu iyi akşamlar herkese... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ben> ...tam birkaç şarkı... <gülüyor> ...bu... ...lesbi seksüel... Ay. <gülüyor> <gülüyor> ...ben sevdim. <gülüyor> ben <de> sevdim. <gülüyor> lezbi feministlerin... Ee, ...toplantılarında da olan bir şey. Herkes... ...aman benden önce başka biri... ...başlasın. Yani şu ortadaki... ...yani biz şu an yuvarlak şeklindeyiz. Genelde toplantılarımızda da yuvarlak şeklinde oluyoruz. Konuşmak demek aslında bir nevi ortaya çıkıp... ...spot ışıklarının altında durmak demek. Ve o ortadaki alan herkesin ben gidip orada fazla yer kaplamayayım kaygısıyla olan birbirimize karşı fazla bir özen göstermekten kaynaklanıyor. Bu aslında biraz kadınlar olarak kamusal alışkanlıklarımız da böyle. Yani şimdi ne bileyim hani bir otobüse binin, dolmuşa binin hani en azından güneş gökyüzündeyken sokağa çıkın, etrafta kadınlar var, televizyonda var, siyasette var, iş hayatında var filan hani küçük yüzdeler diye konuşsak bile hani siyasette, iş hayatında yüksek yerlerde falan. Ee, ama hani bu çok son son on yıllara, yüzyıllara özgü bir şey. Hani e, insanın dünyadaki varoluş tarihini ele aldığımızda böyle de bir insanın hayatına şey yapsak, oranlasak belki de e, orta yaşlı birinin son bir gündür son son bir günü kadardır kadınların bu ...bahsettiğimiz alanlarda olması. O yüzden biz çok e, hem yer kaplamak istemiyoruz... ...çünkü çok böyle başkalarının e, sağlığını, sıhhatini, iyiliğini e, önemsemekle terbiye edilip... E, ...büyümüş, büyütülmüş, yetiştirilmiş ve böyle sosyalleşmiş bir cinsiyetiz. Hem de zaten orası bize ait değilmiş, yani diğer cinsiyete aitmiş gibi bir kültürden geliyoruz. Çünkü hani binlerce yıldır zaten öyleymiş. hani Sokaklar, siyaset, kamusa alan, edebiyat, şiir toplumsal kurumlar erkeklerinmiş. Bizim burada bir türlü muhabbete giremememizin nedeni de aslında bence benzer bir şeydir ama çekinmeden birbirimizin elinden mikrofonu şöyle kafar hale de gelebiliriz. Çünkü hani hiçbirimiz birimizin diğerine kötülük olsun diye onu yapmadığını ve bu aslında şu ortadaki yuvarlağın ortasındaki meydanın hepimizin olduğunu biliyoruz ve hepimiz birbirimiz için de orayı istiyoruz. O yüzden ben mikrofonu şimdi itiyorum. <gülüyor> Açıkçası bana bu Yeşim'in bahsettiği mevzu evet çok örgütlü lezbiyen bir seksüel kadınların yaşadığı bir önem hepimizin aşağı yukarı karşılaştığı bir şey. Hani tek hem aynı zamanda tekil hem de gerçekten bunun sadece Türkiye ile de sınırlı olduğunu zannetmiyorum. Dünyanın pek çok bir e, örgütlenmeye başlamak içerisinde hem de aynı zamanda feminist hareket içerisinde karşılaştığı belli başlı zorluklar var. Bunlardan bir tanesi feministlerin genel anlamda heteroseksizmin kendileri için e, bir tartışma alanı olaraktan görmeyişleri ya da bunun belki daha üçüncü, beşinci sırada gelebilecek öneme sahip bir konu olarak görmeleriyle eşinsel hareketinde bir e, Orada bulunan bunun öznelerinin e, erkeklikle pa, e, ata erkeğiyle hesaplaşmasının e, çok daha e, geç zamanlara tekabül etmesiyle ilgili. Dolayısıyla evet bizim hani ülkemizde lezbiyen, seksüel kadınlar çok daha sonrasında belki hani e, işinsel erkek görünürlüğünün ardından gelmesine rağmen aynı şey e, 60'larda da 70'lerde de Avrupa'nın, Amerika'nın konusuydu. Dolayısıyla bu deneyimleri birbirimize paylaşmak, e, bunları değişmek, tartışmak bence hani bunun başlamış olması bile şu an dezbiyemin varlığı bile benim açımdan mükemmel bir şey demek ki bir şeyleri dönüştürmeye başladık gibi. <gülüyor> ya. Evet, ya yani şey e, LGBT'in zaten böyle kurulurken e, başat motivasyonlarından biriydi bu, hani bugünkü konuyu konuya paralel düşen şey, yani işte biz adına şey dedik de LGBT hareketin cinsiyetçiliği, ya bir yandan da işte e, feminist hareketin e, heteroseksizmle hesaplaşmayı bir şekilde öncelememesi falan filan gibi mevzularla biz özörgütlülüğün böyle temel motivasyonlarından. ...dandı yani... Ee, ...bizim için... Ee, ...nereye getirecektim? Olur <gülüyor> ya... gün provokatif <gülüyor> soruyu buldum... ...bir ge cinsiyetçi olabilir mi? <gülüyor> Olmamalı da... ...bir ortalaması neyse... gelirin ortalaması o... ...dolayısıyla cinsiyetçisi de var... ...yani evet... <gülüyor> ...örgütlü olmasına rağmen evet... ...böyle mi girelim diyorsunuz direkt... <gülüyor> Evet, ...gay gömüyorlardı. <gülüyor> yani biz bu arada bu atölyenin... E, ...başlığını gay dominasyonu koymuştuk. E, daha sonra... yani ...çünkü ilk böyle aklı o geliyor ya... ...yani e, harekette... ...birlikte mücadele verdiğimiz... ...heteroseksizme karşı mücadele verdiğimiz... Ar ...arkadaşlarımız... E, ...zın... E, ...belli iletişim... E, ...şekilleri, tavırları, şakaları... ...mizahları falan filan... E, bize cinsiyetçi geliyormuş. Bunu biz öz örgütlendikten sonra paylaşarak daha da çok anladık. Ve böyle ilk akla gelen işte şey oldu hani yani dilimize öyle geldi. Yani gay dominasyonu ama ya yani bir yandan da bu işi böyle bir fail işaret etmeden bizim de yeniden yeniden üretebildiğimiz öznesi değişebilen sorunlu iletişim şekillerine sorunlu hal tavırlara... Çevirsek daha sağlıklı yürütürüz dedik tartışmayı. O yüzden cinsiyetçilikle hesaplaşması LGBT hareketin daha açıcı geldi ve işte atölyemizi yaptık. Atölyeden notlara... başlayabiliriz. Belki mesela şey şey aklımızda kalan. Ya ben notlardan önce biraz böyle, böyle genel genel konuşmak istiyorum. Bu yani mesela bizim her programımızda mutlaka ve mutlaka söylediğimiz şey lebe görünmezliği, lezbiyen biseksüel kadınların görünmezliği. Ve aslında hani e, dominasyon üzerinden veyahut da cinsiyetçilik üzerinden baktığımız zaman da bunların birbiriyle e, ayırmaz bir şekilde de birlikte olduğunu görüyoruz. Mesela şu çok kesindir. O, ...LGBT hareketin içerisinde lezbiyenler her zaman vardı ve e, hiç görünmezlerken de vardı. Hatta e, onlar işte bir şeyleri boyarken, çakarken, yazarken, örgütlerken çok da aktif olarak vardı. Fakat yine de bir görünmezlik söz konusuydu. Ben bunu böyle yine heteroseksis bir yerden mesela görüyorum. Hani şey gibi geliyor bana, mutfakta kadının olması... Ee, ve orada hani harikalar yaratıyor olması yine de çok görünür bir şey olmuyor gibi. Biz çok alışmışızdır etrafımızda dönenip duran işte boşumuzu alan, yemeğimizi koyan bir takım kadın figürlerine ve e, ama alkışı toplayan öyle işte e, daha lider, e, daha karizmatik karakterler arar gözlerimiz. Yani işi yapan kadına belki bakmaz da e, çünkü işi yapanın ee, erkek olduğunu tırnak içerisinde hani görmek buna, bunu görmeye alışmışızdır. Bunu söylemek istedim. Konuşmaya ismi gülün bir soruyla başlarken bu görünmezliği sağlayanın işte bu cini e, keyfini sefasını süren erkeklerin olduğunu ama aynı zamanda bunu pekiş, hani Yine kadınların da bunda rolünün e, de olduğunu söylemişti ya. Bence bu önemli bir uyarı. Çünkü bir taraftan gerçekten görünmezlikten bahsederken de e, bu da bizim bir ezberimiz haline gelebiliyor mu? Mesela benim kapama takılan sorulardan bir tanesi de bu. Yani en azından benim örgütlülük deneyimden, hani oradan bahsedersek, açıkçası bizim eylemlerin pankartlarını hazırlayanından, sloganlarını hazırlayanından dan alanda bunun hani savunan, mücadelesini veren kişilerin çoğunun kadın olduğunu görüyorum. Ya da mesela yaptığımız partilerde. Kese aynı şekilde kadınların çok fazla katıldığını gösterdiğini, sokakta çok görünür olduğunu bunları görüyoruz. Ama kadın görünülmezliği de bir taraftan ezberlediğimiz bir şey de haline geliyor. Birbirimize el vermememize de neden oluyor. Yani acaba bazen de biz de örgütlenmeler örgütlenmeleri arasında tırnak içerisinde madiliği vesaireyi hani acaba daha mı önemser, daha mı etkili e, bir yöntem, yordam olarak görüyoruz. E, i̇şte bu işleri yapan kadınlara daha mı az el veriyoruz acaba? O kadınların daha hani e, yaptığı işin hakkını vermek artık görünür olmak demiyorum. Çünkü görünürler. Bu işin yürütenler, mutfağın, senin dediğin gibi da kadınlar var. E, bir sürü alanda bunu yapıyorlar. Bir taraftan ben bunu da düşünüyorum. Hani biz acaba neye daha fazla şey yapıyoruz? ...kadir kıymet veriyoruz zimni değil mi? Yani bilmiyorum işte böyle bir şey. Yani evet şey... Ee, ...çünkü böyle... ...gerçekten... Ee, ...bütün bunlara yabancılaş... ...yani ben mesela örgütle... ...açıldım işte örgütlendim ve... ...hani... ...rak diye bütün bu... O, ...olana bitene yabancılaşmadım. Yani bu dediğin el verme... İşi biraz mümkün kıldı, tam olarak bunları konuşulur hale bu, bu getirdi. Zaten bunu biraz görmek yani, görüneni adını koymak diyelim. Hani zaten görünür diyoruz, görünmez değil falan filan da. <gülüyor> ee, yine bitiremiyorum ben. 3 <gülüyor> nokta 3 nokta 3 evet, nokta, nokta Ne sorusu? Er soru gelmiş. LGBT hareketi olması, geylerin kendilerinin cinsiyetçi olduğunu sorgulamamasına mı yol açıyor? Yani açıkçası bu soruya verilecek cevaptan önce sorunun biraz problemli olduğunu söylemek lazım. LGBT hareketin anti seksist olması mı bir veri olarak maalesef kabul edemeyeceğim. Ee, hareketin hani başlangıcından itibaren ilk belki ittifak kurduğu alanlardan bir tanesi hareket e, en büyük hani sorun ettiği dert ettiği alanlardan bir tanesi e, anti temizm e, <gülüyor> e, yani temizmle beraber e, yürüyen büyüyen bir hareket Dolayısıyla Hani bunun şey yapalım e, Dolayısıyla gelirlerin cinsiyetçi olmasını da e, hareketin kendisinin cinsiyetçiliği sorgulamıyor oluşuyla alakalı olduğunu görmüyoruz bu e, yani açıkçası ben bunun hani bir taraftan erkek Tabii ki konforunu ile ile de alakalı <gülüyor> olabileceğini düşünüyorum Çünkü yani bulunduğumuz daha rahat olduğumuz alanı sorgulamak o kadar kolay bir hareket değil yani nasıl ki bu sadece gelirleri mahsus değilse nasıl ki bu ülkede beyaz olmak sünni de olmak Türk olmak bizim aslında içine doğduğumuz ve sonrasından farkına vardığımız başka ayrıcılıklar yaşatıyorsa kişisel olarak bana örneği. Evet, bunun hani doğrudan bu ülkedeki ayrımcılıkların vesaire, hani katliamların uygulayıcısı olaraktan tabii ki bunun suçlusu değilim ama sorumlusuyum. Dolayısıyla bununla mücadele etmem gerekir. Dolayısıyla erkek arkadaşlara da belki söyleyebileceğimiz şu erkek olmaları onların suçu değil tabii ki ama sorumlusu. Yani bir taraftan benim söyleyeceklerim bunlar. Evet, Burada teknik arkadaşlar mikrofonla bir, bir şeyle oynadılar ve bütün söyleyeceklerimi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Onu, bir tane mikrofon diğerlerinden daha cızırtılı ses iletiyor galiba. Bununla ilgili böyle SMS'ler alıyorum ama hangisi olduğunu emin değilim. En son konuşan Aslı'ydı. Öyle olduğunu varsayıp üstünden çıkardım kılıfını. Şimdi aynı mikrofondan Yeşim devam edecek. Yeşim konuşurken de yazar mısınız? Cızırtılı geliyor mu ne oluyor diye? Aslı ile ilgisi varmış mesela. Yeşim, <gülüyor> yeşim konuşurken birden düzeliyormuş falan. Mikrofonun üstündeki kılıfın etkisi olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Ee, şimdi hani şey gellerin ge, ge, cinsiyetçi olması vesaire hani böyle bir dert deneyim anlatmaya çalışırken böyle çok genellemeci cümleler kurmak da tehlikeli tabi de bazen de hani elimizde dil kelime kalmıyor hani derdimizi nasıl anlatalımdan kaynaklı böyle genellemeler tabii ki birisi hani geyler cinsiyetçidir gibi bir şey değil bizim tartışmak istediğimiz ama zaten hani lezbiyenler de cinsiyetçi Değildi, cinsiyetçi değildi değil, cinsiyetçi değil diyemeyiz. Hani ya da her lezgiyen feminist mi? Ya da her feminist e, feminizminin bütün ilke ve değerlerini <gülüyor> özümsemiş mi? Ya da feminizmin e, dünya tarihinde tartışmalarında ulaştığı nokta tamamıyla her şeyi aşmış ve en olması gereken ideal düzey mi? Yani öyle, böyle bir şey yok. Burada asıl konu, hani, hani hangi kimlik ve deneyimden geliyor olursak olalım, hani bütün o iktidar ilişkilerini ve sömürge mekanizmalarını birlikte sorgulayıp aşabilmenin yollarını el birliği aramak. Bu niyetle konuşuyoruz ve, ve bu niyetle konuştuğumuz anlaşılmaz diye de çok korkuyoruz bunu baştan söyleyelim. Ee, ona Şimdi artık bunu açıklamadan sonra genellemeci cümlelerle devam <gülüyor> <gülüyor> Rahatladım. Önünü açtım. Yani bu e, Geyler cinsiyetçi şey biraz önceki soru hani hareket cinsiyetçilik karşıtı olduğu için mi geyler rahatlıkla cinsiyetçi olabiliyor? Yok olduğu için diyor. Yok, yok, antiseksist, hareket, olduğu için. Hareket, antiseksist olduğu için antiseksist olduğu için geyler işte. de kendini sorgulamak zorunda kalmıyor tamam, gibi bir yer. Bir önceki sorunu <gülüyor> bir önceki soruyu soran arkadaşı Aslı'nın ha yaptığını iletmek <gülüyor> istiyoruz. Soruyu yanlış anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet yani hareketteki temel tartışmalar böyle çatayı birden çat diye yukarıdan başlatıp hani LGBT hareketi, feminizm işbirliği içinde olmalı ve hani bizim e, LGBT olarak ezilmemizle işte cinsiyet olarak kadınların ezilmesi, ataerkillik, heteroseksizm, bunlar LL vesaire e, söylemiyle Başlayan bir hareket olduğu için hani bu alana geldim ve bu sözleri edebiliyorum diye ben birden e, hani hayatımda alışmış olduğum bütün e, aterkl değerlerden kurtuldum mu? E, tabii ki hayır ama böyle varsaymak e, öyle bir yanılsama yaratabiliyor. E, yani hepimiz kendi bireysel sınırlı deneyim ve bilgi birikimlerimizle bakıyoruz konulara e, ve hani kendi dışlandığımız yerden bize hoş gelen sözler, hoş gelen tutumları gördüğümüzde evet orası bizim diyoruz ya orası bizim dediğimiz yere tuttuğumuzda da kendimizde artık sorgulanacak bir şey kalmadı diye algılıyoruz. Çünkü kendimizi mutlak mağdur olarak görüyoruz. E, mutlak mağdur olarak görünce e, ve de özgürlükçü bir çizgiyi benimseyince ben zaten hiç kimseyi eziyor olamam ...gibi düşünüyoruz. Bu, yani... ...şu an geri hareketi ve cinsiyetçilik... ...konuşuyoruz ama bu bütün toplumsal... ...hiktir <gülüyor> işin için geçerli. Dolayısıyla... ...böyle bir söylemle... ...ortaya çıkınca... ...artık sorgulanacak bir şey kalmamış gibi oluyor. Bu olayın... E, ...siyasi... E, ...analizi. E, bireysel analiz de var bunun. Hani i̇lla bir toplumsal hareket diye bakmayalım. E, sonuçta eşcinsel erkekler... ...ya da biseksüel erkekler... ...bu toplumda hani beklenen erkek rolüne uymadıkları için dışlanıyorlar. Hani bu hani ataerkillik onlara bu nedenle vuruyor, bu nedenle dışlıyor, bu nedenle aşağılıyor, yalnızlaştırıyor. Ee, ve hani ben bu deneyimi yaşadıysam kadınları zaten anladım ve hani kadınlara ben hiçbir dert tasa yaşatıyor olamam gibi otomatik bir çıkarım getirebiliyor. Hani e, o deminki ki siyasi entelektüel analist analiz aslında bu şimdi tarif ettiğim bireysel deneyimden çok farklı bir şey değil. O sadece daha afili kelimelerle anlatılmış hali. Ee, benim aklına şey geliyor geldi bu soruyla. Ee, işte LGT hareketinde sadece e, kadınların olduğu toplantılar yapalım dediğimizde ki bu arada hayatımız bizim o dönemler. Böyle 40 erkek, 3 lezbiyen falan böyle toplantılarla geçiyordu. Ve o toplantılarda kendimizi, kendi deneyimimiz hakkında nasıl konuşacağımıza dair hiçbir fikrimiz olmadığı için dinlediğimiz gay dışlanma deneyimleri hakkında konuşurken buluyorduk. Hani kendi deneyimleri, dışlanma ve yalnızlaşma deneyimlerimizi konuşabilmek için bir araya gelmemiz gerektiğini falan çok sonra anladık. Neyse, hani o... Anladıktan sonra bir dakika ya biz kadın toplantıları yapalım. E, Geylerin arasında küçük küçük lezbiyen adacıkları gibi oluyoruz. Hiç birbirimizle temas bile değilmiyoruz. Hani ve de bir sürü kadın da geliyor. Az kadın var ya da hiç kadın ya bir toplantıya dek geliyor. Hiç kadın yok. Gidiyor hani evine geri dönüyor. Çünkü böyle hani burası erkekleri yani her yer gibi burası da erkeklere ait bir yer gibi düşünüyor. Biz burada kadınlar için de alan yaratalım diye ayrı örgüt, ayrı örgütlenelim ya da hani karma alanlarda zaman zaman sadece kadınların olduğu toplantılar yapalım dedik. ...ben ilk toplantı hatırlıyorum... ...bu şekilde yaptığımız... Ee, ...bir onur haftasıydı... ...2003 yılındaki... ...ilk yürüyüşün olduğu yıl bu arada... ...ayrıca... Ee, ...ve... E, ...istisnasız... E, ...bütün gay arkadaşlarım bana gelip... ...aa bizi almıyormuşuz... ...niye ki biz de kadınız ayol... ...ben de kadın ayol demişti... ...yani... E... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ve evet. şimdi tehlikeli konulara girmeye başlıyoruz... <gülüyor> Ve hani e, bu şey hani deminki şey hani ben de zaten hani erkek gibi görülmediğim için dışlanıyorumdan geliyor. Ama kamusal olan senin bu arada muhabbetin ilerleyen kısımlarında kamusal olan nasıl gaylerin oluyor yani gaylerin nasıl kamusal olanları var bizim yok onu da konuşuyoruz ki asıl bizim bu tartışma oradan çıkmıştı neyse. Bunun yeni entelektüel versiyonu da söylemek istiyorum. Kadın toplantısı yapmaz erkekleri almıyoruz dediğimizde. Ama bu hiç queer'e sığmıyor deniyor şimdi de. <gülüyor> Değilim çünkü. Ama ben queer'im ve e, evet bazı alanlarda da hani sen aa benim alınmadığım bir yer var niye var ki diye bir düşün rahatsız ol ve o yani bizim toplantımıza gelsen öğreneceğinden daha çok şeyi ay ben buraya alınmamaktan niye rahatsız oldum diye düşünerek bulabilirsin diye düşünüyorum. Dinleyen gay varsa bu arada hiç sanmıyorum. <gülüyor> Yani, tamam. Aa, belki bu bence e, şeyle de alakalı olabilir. Aynen değilim dedin ya sen hani kuyuyla ilgili olaraktan. E, yani e, genelde Türkiye'de bir alışkanlık hali insanlarda bir şey çok hızlı tüketme ve onun üzerine e, kapa yormadan, tartışmadan, okumadan ya da hani bunun için uğraşmadan emek sarf etmeden bir anda o oluyoruz ya da olmuyoruz. karşıtı oluyoruz ya da destekçisi oluyoruz. Diğer pek çok konuda olduğu gibi. Yani e, mesela Buradaki hani kadınlık kategorisine karşı çıkmak ya da lezbiyen kelimesini kullanıyor olmanın kendisinin kuyre karşı bir şey olduğunu mesela hangi argümanla söylüyor? Ben bunu merak ediyorum mesela. İkili cinsiyet. <gülüyor> <gülüyor> ya, mesela. Yani ben şimdi yapacaktım o şeyi, tırnak içinde madiliği. Hani hadi dökelim mi artık tartışma ikili cinsiyet çıkaralım mı böyle kritikler alıyoruz bugünlerde lezbiyen gay ikiliği kadın erkek ikiliğinden çıkarınca ne yapıyoruz falan diye ama sen giriyorsun zaten herhalde şu an. Ee, çok güzel söyledin evet ikili <gülüyor> cinsiyet hemen hazır ve nazırda bizi bekleyen bu argüman karşısında <gülüyor> bir şey ee, açıkçası e, benim en azından queer okumalarımda ne bunun hani çok ünlü bildiğimiz e, kuramcılarımda kimsenin hani aslında bu kavramları kullanmanın kendisinin e, queer karşıtı <gülüyor> bir manevra olduğunu dair bir şey kullanmıyorlar. Yani e, bir taraftan buradaki sıkıntının şu olduğunu düşünüyorum. E, lezbiyen kavramı elbette bizim için bir alan açıyorsa e, ki açıyor, biz bunu biliyoruz. Hatta ilerleyen dakikalarda bunu Ankara'da bizim için nasıl bir e, tartışmaya mahal verdiğini de konuşuruz. E, burada esas olayında lezbiyen kavramının ya da kadın kavramının kendisini katılaştıran e, lezbiyen şudur, kadın budur e, ve bunların içerisinde hani e, o vücudun akan, taşan halini dışarıda bırakan. Aslında bunu görmeyen. Ya biz kendimiz de böyle hissetmiyor muyuz? İşte lezbiyen şudur, bu sen şöyle davranman gerekir, cinselliğini böyle yaşaman gerekir gibi dayatılan şeyler var. Ya da fe, kendini fem olarak tanımlıyorsan vücuduna e, yapılmasını istediğin şeyler bellidir. İstemediğin şeyler bellidir falan filan gibi. Neyse. Eee <gülüyor> Dolayısıyla nasıl ki biz bu şeylere sığamıyorsak bu queer perspektifin de bana açıkçası tam da bu alanları, bu kavramları olabildiğine muğlak bir şekilde yani neyi tanımladığını bilmediğimiz. Çünkü hani onu tanımlamadığımız bir taraftan. Çünkü tanımlarsak neyi içeride neyi dışarıda bıraktığımızı da belirtiyor olmamız gerekir. Dolayısıyla bunları kullanıyor olmanın ben açıkçası hiç de queer perspektifin dışında olduğunu düşünmüyorum. Düşünen arkadaşlarında da bunu neye dayanarak söylediklerini onları ee... açıklasın. açıklasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onları anlatsın diye düşünüyorum. Evet giriyoruz gerçekten bu konulara. Çünkü yani şey <gülüyor> <gülüyor> şeyden önce ifşa ediyorum. Perde arkasının programı çok gergindi herkes. Çünkü ee, hali hazırda eee böyle tartışmaları yavaş yavaş yürütmeye başladığımız günlerdeyiz. Ee, hiçbirimizin transfobiden, ya hiçbirimiz slogan atarak böyle gender queer olarak falan filan doğmadık. Ee, çok yeni kavramlar, tartışmalar. Ee, i̇şte dediğim gibi transfobiden, homofobiden falan filan da hiçbir e, LBF'nin hiçbir üyesi azade değil. Hiçbir LGBT örgütte böyle bir şey iddia edemez muhtemelen. Ee, ya yani... C'yemiz mevzu etrafında da dönecek. Ee, ama yani şeyi şeyin ayrımını bir yapalım. Yani şimdi bu tartışmayı dediğim gibi lezbiyen gay kadın erkek ikiliğinden çıkardığımızda e, <gülüyor> cin, yani cinsiyetçi, cinsiyetçi LGBT hareketinin cinsiyetçiliğini le, lezbiyen biseksüel kadınların görünmezliğiyle sonuçlanan e, trans kadınların trans, yani ve gay erkeklerin sözünün ve deneyiminin e, fazlaca görünür olduğu birazcık tartışmaları ve gündemi domine ettiği zaman zaman e, şeyiyle e, argümanıyla başlattığımızda da e, yine bizim e, böyle eleştiriler gelecektir diye düş, düşünerek çok gerildik yani artık hani bu gerginliği ee, bizi sus, susturan sessizleştiren bir e, şeye bir so, so, sonuca gitmesin bir, bir duruma evrilmesin onun yerine biz ben yani biz falan değil de diyorum ki yani o riski <gülüyor> <gülüyor> o riski alalım ve yani madem biz çünkü atölye yaptık ve atölyeyi şey diye bitirdik yani LGBT harekette e, ertelenen bir mevzu bu lezbiyen biseksüel kadınların ...bir şekilde gündemleştirmeye çalıştığı cinsiyetçilik... ...hesaplaşılması gereken bir şey... ...hareketin akıbeti için de... ...daha güçlü ilerlememiz için de... ...yani hareket olarak... ...ittifakları sağlamlaştırmak için de... Işte, e, ...femiz hareketle vesaire. E, ...madem öyle... ...bu yani hani... ...bir vesile olsun mesela gerçekten bu tartışma... E, ...gelecekse de... ...kritikler... ...yani bütün bu ikili cinsiyet sistemine hapsoldunuz... ...yer yer transfobiksiniz vs... Gelsin çünkü biz e, böyle kendimizden emin e, kritik almayan dönüşmeye kapıları kapalı tokatlanmaya bazen ve törpülenmeye ve biraz daha güçlenerek e, devam etmeye şeyimiz yokmuş motivasyonumuz yokmuş gibi anlaşılmasın yani burada herkes sesli düşünüyor zaten e, tartışmalar gerçekten çok yeni yani herkesin hareket içindeki deneyiminden ...getirdiği bir bagaj var... ...ama <gülüyor> birbirimizle de... ...çok yeni yeni konuşuyoruz bütün bunları. Yani... ...neyse yani bütün bu... ...şeylere... Tamam, tamam, ...açık kapı bırakın. üç <gülüyor> noktanı yani koydun mu? Şey, adı madilik olur... ...yok işte cahillik mi olur cehalet mi olur ne olur bilmiyorum ben gerçekten de konuya artık girmek istiyorum yani <gülüyor> hayır dur bir dakika şey, aslında, yani, aslında hayır şurada da böyle bir şey var biz sürekli bir, bir o alana dokunmayalım aman sıkıntılı bir şey söylemeyelim aman ha, hala bir dikkat etme hala bir diken üstünde olma halindeyiz ama işte biraz önce gelen soru gibi hareket zaten antiseksist işte o yüzden hiçbir kimse kendini sorgulamaya işte alan bulamıyor falan. Bugün burada aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. O insanlara bir kere dönüp bak yani aslında o kadar da cinsiyetçi değilim dediğin yerde ne kadar içselleştirdin bunu. Yani mesela ben yani bütün gün bütün konuşmalarımda işte ya da şu an burada biz burada bu konuşmaları yaparken sürekli bir tedirginiz. Aman yanlış bir şey söyleyecek miyim? İşte dikkat yani dikkat etmeye çalışırken bir sürü okuma yaparken tartışma yaparken... Hani bunların arasında bile sürekli diken üstündeysek eğer birileri de bir zahmet desin ki ya acaba burada ben bir hata yapmış olabilir miyim? Hani bunu ne kadar sorguladın, ne kadar içselleştirdin ve kendini o kadar azade görüyorsun. Bu tartışmayı kendi içine ne kadar derinleştirdin yani. Hani birileri oturup bunu birazcık düşünsünler. Hatta bir e, dinleyicimiz şey demiş, <gülüyor> e, bazı geyler cinsiyetçilikte e, teoride zehir gibi. Pratikte sallanmak da mı? Evet, aynen öyle. Yani, <gülüyor> <gülüyor> hayır burada herhangi bir kişi işaret edip veya herhangi bir topluluğu işaret edip sonra da evet siz böylesiniz diyen bir yerden yargılamıyorum. Diyorum ki kendi içinde olduğum durumu sorgulamak için kendimi sorumlu hissediyorsan, hani sen de bir kez dönüp kendine ben bunu ne kadar derinleştirdim ve gerçekten ne kadar bundan uzaklaştırdım. ...diye sormalısın yani. Ee, şey bu sorgulamalara yardımcı olmak için... ...baya böyle somut deneyimler anlatsak mı acaba artık? Evet. Ay çok basit bir tane söyleyeyim mi? Hemen geldi Biz <gülüyor> Sassı'da dakika bir gol bir falan diye böyle. Ee, sergin'in açılış partisi vardı. Parti bitti. Sonra buraların meşhur mekanıymış herhalde. Ee, Leyla'ya gittik. Leyla da e, kadının bir tanesi şey diye geldi böyle... E, ...geyler bana dirsek atıyor... ...omuz atıyor dans ederken... ...Allah kahretsin... ...hani partide bile böyle mi olacak... ...bir şey söyledi... ...gecenin bir vakti... ...yani saat 4 falan olmuş... ...yani artık... Hani, ...o anda bile bu kadar rahatsız eden bir şeyse... ...gerçekten hani... ...demek ki baya hayvanca anne için... ...ya tabi ben şimdi Ankara örneğini düşününce... ...baya şaşırdım çünkü... hani bir lezbiyen, üç lezbiyen falan düşüyor bizim tarzda. Böyle... <gülüyor> bir A, lezbiyen, bir üç lezbiyen. Böyle. <gülüyor> Tekrar ediyorum efendim. <gülüyor> Ankara'ya bir çarıdır bu. Ankara'ya taşınıyorum. Burada bir lezbiyen, beş gay. <gülüyor> <gülüyor> İyi, iş, yani, Ankara'da hayat nasıl ya Aslı? Maalesef. <gülüyor> daha güzel hani biz seviyoruz. Neden gelmediğimiz belli falan diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla mesela bu bence basit bir örnekti yani partide bile alan tanımayacak işte orada eğlenirken şeysi. Böyle bir şey yani hani sadece bunun böyle ultra teorik ve seri alanlardaki çarpışmalarımız değil de hani eğlenirken sokakta barda acaba nasıl ilişkileniyoruz birbirimize? Bence bu önemli. Bir soru daha var onu da okuyalım isterseniz ee, bir dinleyicimizden. Peki mi gerginlik cinsiyetçi dışlanmaya dahil midir diye bir soru geldi. E kesinlikle. Yani işte tamam Pınar benim adilemiş gibi oldun da ben bu kadar <gülüyor> <gülüyor> tetikteyim ve böyle. E tabii ki de yani anladın mı? İşte onu diyorum ya böyle, sus, böyle suskunluğa evrilmesin bütün bu tedirginlik diye. Ben yine ama onu risk alalım falan filan diyorum. Yani Riskse risk yani dile gelemeyecek miyiz? <gülüyor> böyle ver yansın. Yani kesinlikle onunla ilgili. Yani şey e dedi Mesela LBFM'e düşen maillerin işte ilk paragrafta ya işte bunu diyeceğim ama şöyle de anlayamayın ama falan filan. Böyle kendiniz zaten böyle daha kimse bir şey demeden <gülüyor> e böyle şey yapan e anladın mı? O böyle yani düzelten işte bir sürü girizgah yapan falan filan mailler düşüyor ve bunun ben kesinlikle kadın deneyimiyle falan filan çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de tabii yani benim sadece ondan değil. Gerçekten bu e, trans siyasetiyle bizim lezbiyen seksüel feminizmin e, şeyi kesişim noktalarına dair soru işaretlerimden de kaynaklanıyor benim tedirginliğim. Bu arada tek başına e, amanın işte ne dersem nerede falso veririm falan filan hani karşıdakinin eleştirelliğini de böyle ben onlara ...şey yapmadan sıra gelmeden alayım... kendim düzelteyim diye değil. Gerçekten e, şey... E, ...soru işaretlerim de olduğu için... ...diyorum. Yani zorlaşıyor ya, Gerçekten böyle bir dil dolanıyor. Hani iş şeyden çıkınca... o ...ikilikten çıkınca... ...insanın işte beyanıyla... ...cinsiyet kurma hali falan filan. Bütün bunlardan da... ...aynı zamanda. Ya ben burada birazcık böyle hani konun etrafında geziyor gibi yapacağım ee, burada tabii şöyle bir hikaye de var yani hani çuvallanabilir bir takım şeylerde çuvallanabilir örneğin hani herkes kendinden bilir ben böyle çok geç açıldığım için ve geç örgütlendiğim için hani dil konusunda hala e, inanılmaz zorluklar yaşıyorum kendimi böyle çok e, temizleyebilmiş değilim ve hakikaten böyle çok e, gaflete falan düşebilen noktalarım var ve bu anlamda e, hakikaten böyle biraz daha böyle dinlemeye öğrenmeye çalışıyorum buradaki hikaye yani biliyorum ki hani yanlış şeyler söyleyebilirim ve böyle insanların da beni düzeltmesini duymaktan çok hoşlanıyorum çünkü hani bana çünkü öyle geliyor ki bütün bu toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamaya başladığın andan itibaren sürekli bir evrimin içerisindesin bir dönüşmenin içerisindesin evet. ve bunun aslında en tepe noktasında varıp olduğun Nihai bir yer yok yani nasıl feministler kurtulmuş kadın yoktur diyor dışarıda patriyarkı olduğu sürece aslında bu sürekli bir süreç ve değişimde peşi sıra değişime getiriyor ve bu anlamda hani yanlış kelime kullanılabilir kırıcı anlaşılabilirim fobik bulunabilirim mesela ama buralarda düzeltilmem çok önemli bizim burada öncelediğimiz şey özen bunun altını çizmek istiyorum. <gülüyor> ee, bu özeni gösterdiğimize biraz emin olmalarını bekliyoruz burada öyle eleştirdiğimiz kişilerden diyerek ve bir tık yumuşatmış mı oldum ne oldum bilmiyorum. Hayır, ama şarkıdan sonra yumuşamadan en sert haliyle devam etsin. <gülüyor> Çünkü yani neden bir şey söyleyeceğim ya neden bu başlıkla girdik? Yani biz neye cinsiyetçi diyoruz? Kendi deneyimlerimizden falan filan biraz dökülelim ortaya diye. Ya açıkçası bana mesela burada herkesin sorulardan bir tanesi ölçere gay öl, işte eee ölçer vesaireye dönüşmesi halinde şöyle rahatsız eden bir nokta var. Ya gerçekten herkese Recep Tayyip Erdoğan muamelesi e, mi çekeceğiz? Hani her dile sürçene, her e, işte bence bir tedirginlik de bu. O kadar birbirimize acımasız davranabiliyoruz ki bazen. Hani ortaklıklarımızdan ziyade e, o şey hani nerede farklılaşıyor, nerede dili Hayatta. sürçüyor, hata yapıyor. Burada resmen sürekli hani e, ya gerçekten işte mesela ailesinin e, transfobik, homofobik şeylerinden dolayı işkence gören çocuklar, öldürülen insanlar yani ha, ha, o kadar berbat bir sürü mevzu var ki çalışma hayatından tutunuda barınmaya kadar, sağlığa erişime kadar, eğitime kadar. Her şeyde o kadar berbat şeylerle karşılaşırken tavırlarım yani herkese bunu yapan muamelesi çekmekle alakalı gibi düşünüyorum ben. Evet. E, yani e, herkese <gülüyor> Tamam ben kafam gitti biraz arkadaşlar. <gülüyor> o zaman hani herkese, herkese şey yapayım onarayım derken yıkan muamelesi çekmek mi? O ne? Ya evet mesela atıyorum benim dilim sürçmüştür. Kadın yerine bayan demişimdir. Cinsel tercih işte demişimdir. Ee, orada mesela tercih değil yönelim çat tokatı hmm. ya da işte kadın değil bayan hani çat tokat orada yani herkese ya yani bence bu tepkiler arasında da bir şey olmalı yani bir e, herkese gerçekten e, bunun uygulayıcısıyla faaliyle hani çünkü böyle öğrenci e, Nazlı konuşmaya başlarken dediğim vardı ya, ya hepimiz queer bir dünyaya doğmadık böyle bir yerde yaşamıyoruz e, dolayısıyla hani kadınların bir taraftan bu tedirginliği de çok fazla Acaba burada bu hatayım ama mesela başka arkadaşlarım bu kadar da düşünceyle saygılı duyarlı olduğunu düşünmüyoruz değil mi? Görmüyoruz daha doğrusu. Müzik tamam, çok küçücük bir şey diyeceğim saçma sapa ondan sonra şey, şey Yapma ya. bunu yapma Yok tamam öyle değil öyle değil. Aslında orada bence eleştirinin e, neye odaklı olduğu yani hedefinin ne olduğu önemli. Şimdi benim burada... İşte bu cinsiyetçi, işte bu homofobik, işte bu transfobik deyip bunu bırakmam. Yani bir şey saptamak demek iyileştiren bir yerde, dönüştüren bir yerde değil. Ve bizim işte hani tırnak içinde işimiz bunları saptayıp bir kenara bırakıp gitmek de değil. Aslında evet o yüzleşmeyi sağlamak ve sonrasını sorgulatmak için yani evet burada bu laf sanırım cinsiyetçi olabilir. Bak aslında bu sebeple söylememek gerekiyor. Hani bunu belki bunu söyleyerek ya da bunu bunu düşündürmeye yönelik bir şeyler söyleyerek hani orada daha sağlıklı bir yol izlenebilir. Yoksa ki işte ha tamam sen çok cinsiyetçisin deyip arkanı dönüp gitmek de zaten yapıcı bir yerde değil ve ondan sonra zaten işte bu bundan bir yüzyıl yıl sonra da aynı şeyi konuşuyor oluruz aslında. Hı hı öpüyor. <gülüyor> Hareketin bir taraftan inatla aslında bugünlere geliyor oluşunun bu 20-30 yıllık serüveninin bence hikayesi tam da bizim böyle insanlara bırakıp teslim etmememize de alakalı. Yani o insanların inatla dirayetle bu işi devam ettirmeleriyle. Hani biz biliyoruz ki İnsan Hakları Derneği'nden kovulmuş bir LGBT örgütü de var. Toplantı yapmaları için kovulmuş bir yer var. O günden bugüne neler değişti? Yani eğer gerçekten biz ee, o kadar o ölçerlerimizi açık bir şekilde e, şey yapsaydık işte homofobik olmayacak, türcü olmayacak, cinseçi olmayacak e, transfobik olmayacak vesaire vesaire bunu çok daha hem da biliriz. E, o zaman kiminle konuşacağız? Gerçekten ben, ben önemli bir şey yani. Bu zaman her üçüne de beş kişi kalıyoruz. Yani. Ee, dolayısıyla bir taraftan hani herkese de hani Erdoğan muamelesi çekmemek diyorum ben. Hani, böyle bir şey varken arkadaşlar bu kadar da acımasız olmayan yahu. O ben bir araya gireyim. Ee, bir şarkı çalalım. Bir yandan da sesli sanırım bazı sıkıntılar var. Onlara bir bakmaya çalışalım. 국민 hiçsoğun, 金 тебе el sexo y me deciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sé que aún te encuentre cerca Yo guardo tu recuerdo como el mejor secreto Y dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar a respirar la lluvia que caerá sobre este cuarto y mohará la flor que crece en mí y your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old. I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my soul. Stop the game, it's not enough Hush I said there's more to life than rush Not gonna leave this place with us Stop the game, it's not enough Things that done I've been seeing oh, I've been seeing your soul. Give me things out Bu yüksekti şey. yani biliyoruz. Evet, yayındayız. Bu kez devam gerekiyor çünkü anlaşılmıyor <gülüyor> yayında olduğumuz. <gülüyor> o zaman devam edelim Yavaştan tartışma güzel bir yere geldi. Ee, şeyle devam edelim bence. Neden biz bunu konuşuyoruz ya? Hani nereden çıktı bu? Nedir dayanağı? Ben devam edelim bence. Evet, neden çıktı? Çünkü işte hepimizin bagajı doluydu kendi deneyiminden, karşılaşmalarından bir takım hareketin içindeki bir takım tavırları. Cinsiyetçi bulduk, adını koyalım dedik. Harekete de tartıştıralım dedik. Şimdi birazcık o deneyimleri açarsak böyle işte kuyur ölçer, işte şey evet, e, falan filan. bunun. da var bu arada Twitter'da. Hani e, işte lezbiyan kelimesi falan şe işte e, kuyru ölçere dönüşüyor ve işte bu sorgulamaya başlıyor yani o, o dakikaya kadar böyle bir şey yokken hı. sen o kelimeyi kullandığın anda mevzu buna dönüyor. Hı hı. Yani biz tabii yani şey yaparken ilk toplantılarda falan filan hiçbirimiz farkında değil değildik hani. Ee, ya, işte şey hareket cinsiyetler üstü siyasetle de ilgileniyor e, falan filan. Bu acaba böyle bir e, geri adım gibi algılanır mı falan filan. Ama ya bir yandan da öz örgütlülük diyorduk. E, geri adımsa geri adım dedik. <gülüyor> Ve yani bunun gerekliliği yani bunun e, ihtiyacını da gerçekten cinsiyetçilikle hesaplaşmak ya da e, belli pratiklerin adını koymak ikili cinsiyet sistemi içinde kalıyormuş gibi gözükerek o riski de alarak e, adını koymak tartıştırmak falan filan gibi sebepler ihtiyaçlarla yaptık yani e, o yüzden ya yani belli ki çok tartışacağız daha biz bunu ama bence e, radyo programı kısıtlı vaktimiz var falan filan onun yerine şeye geçelim kişisel deneyimlerimize yani ne, ne, neler yaşadık da cinsiyetçi bulduk nasıl karşılaşmalar Bu ha cızırdayan mikrofondan cızırdamayan mikrofona geçiyorum. Fark ettiniz değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> um, Çok ya ben Ya şey bu LGBT hareketine ilk katıldığımda ben de şey diye dalga geçiyorlardı. Kendiniz izleyen zanneden gay diye. Yeah. <gülüyor> Çünkü gerçekten hep hani işte hayatımda hiç gecenin bir arası güven parka, yani geylerin çark alanına gitmemiş olmama rağmen e, o çark alanında yaşanan şantajlardan, dışlanmalardan tut, oradan çıkan aşklara kadar bir sürü güven park anısı biliyor ve onlar hakkında konuşabiliyordum. Ama lezyen ya da bir seksüel kadınlarla ilgili herhangi bir şey söyledik, sorduklarında yani hani bir şey söyle dediklerinde söyleyecek hiçbir şey bulamıyordum. Çünkü kendi deneyimin e, kamusal alanda ne olarak anlatılması, ne olarak seslendirilmesi gerektiğine dair hiçbir şey bilmiyordum çünkü hani öyle bir tartışma alanı yoktu. E, yavaş yavaş bu alan oluşmaya başladıktan sonra böyle böyle geçmişe gittiğimde ilk hatırladığım somut deneyim. E, bu sanırım 2002 Onur haftasıydı. İşte, 10 haftaları hani herkes genelde yürüyüşlerden biliyor hani 2003'ten beri işte ilk 40 kişi sonra 20 sonra 500, 100 bin işte 10 binlerce 100 binlere vardı falan diye bir hikayeyle Tabii. yürüyüşlerden bilmiyor ama onun haftaları e, 93'ten beri aslında şey e, her sene e, çeşitli söyleşiler, etkinlikler, film gösterimleriyle yapılan, haftada bir yapılan etkinlikler, yılda bir hafta yapılan etkinlikler. İşte bu 2002'dekinin ilk günü bir mekandaydık ve üst üste pek çok etkinlik vardı. İşte önce bir kokteyl vardı, sonra bir sunum vardı falan. Ve hani böyle gayet kalabalık karma bir ortamdı. En son film gösterimi vardı. Ortamdaki filmi seçen gay arkadaş dışındaki bütün gay arkadaşlarımız filmin adının Annem Kadınları Seviyor olduğunu öğrenince gitmeleri bana çok şaşırtıcı gelmişti. Çünkü hani o tarihe kadar ben onların e, güven park deneyimlerini de dinlemiştim. Ankara'dayken İstanbul'a geldikten sonra da Gezi Parkı deneyimlerini de dinlemiştim. E, gittikleri e, işte sinemalarda e, hamamlarda barlarda yaşadıklarını da dinlemiştim. E, i̇ş hayatında, sokaklarda yakın arkadaşlarıyla, sevgilileriyle yaşadıkları deneyimleri de dinlemiştim e, ve bizim hani sevgi hareketinin bütün etkinlik alanlarında gösterilmiş gay aşkı ya da işte gay dışlanması ile ilgili bütün filmleri de izlemiştim. <gülüyor> hani ve hani ilk defa gerçekten hani bir annem kadınları seviyor yani bir lesbiyen filmi gösterilecek ve hani. On, direkt birebir kendi hikayelerini dinlediğim kişisel en yakın arkadaşlarım aa lezben filmiymiş deyip gittiler <gülüyor> izlenecek dinlenecek şey, <gülüyor> oradan bir şey öğrenilecek <gülüyor> bir şey olduğunu düşünmediler devam ee, yani e, hani benim onların deneyimine merakla kulak kabartmışlığım bir benzerine en azından sırf arkadaş olduğumuz için beklerdim ama o bile olmadı. Hani burada tek tek insanlar, tek tek kişilerle ilgili bir e, tespit ya da suçlama değil. Gerçekten o salonda hakikaten o filmi seçen böyle çok e, sinemaya düşkün ve e, çok derin sinema bilgisi olan bir arkadaştı. Se filmi seçen oydu. Onun dışında e, hiçbir gay ya da bir seksüel erkek arkadaşımız kalmadı. İlk hatırladığım deneyim bu... Oradan, ...o yıldan bu yola gelene kadar bir sürü anlatabilirim... ...ama önce mikrofonu... ...bir arkadaşlığımıza <gülüyor> atmak istiyorum... ...ya sen konuşurken... ...benim aklıma şöyle bir şey geldi... ...çok az konuyu biraz çok çok az değiştiriyor... ...gibi de olabilirim... Ee, ...yani mesela... ...bir taraftan diyorsun ya... ...onların cinsellik deneyimlerini... ...her şeyini dinledim vesaire diye... ...benim de şöyle bir derdim var arkadaşlar... ...onu buradan <gülüyor> sizlere anlatmak istiyorum... Yani bu hani işte uygulamalar hani birbirimizi bulduğumuz vesaire işte lezbiyan seksüel kadınların kullandığı uygulamalar olsun. Lezre gibi uygulamalar. Ya ben giriyorum. Sürekli ama sürekli e, sevgili dinleyen lezbiyan seksüel kadınlar <gülüyor> sizlere söylüyorum. Ya hep bir sohbet, hep bir muhabbet, hep bir mektup arkadaşı arayışı. <gülüyor> ya <gülüyor> seks yok. Yok. yok. Da çok zor da çok geç geliyor değil mi seks? Gerçekten şehri terk etmiş oluyoruz. Yani, yani hani e, İzmir'e gidiyorum, açıyorum, beş gün kalıyorum. Orada dinlemediğim hikayesi yok. Abisiyle ne olmuş, annesiyle ne olmuş falan. Yani gerçekten biz bir türlü konuya gelemiyoruz. Böyle bir durum var. Yani hani bir taraftan birbirimize de bunu anlatmıyoruz. Yani hani şey gibi... E, ...buradan konuya bağlayacağım. <gülüyor> yani evet... ...bunları çok fazla hani geylerden vesaire... ...dinliyoruz ama biz de bence bu konuları... ...çok da böyle... ...rahatlıkla konuştuğumuz, paylaştığımız bir şey olarak... ...görmüyorum. Hani biraz önceki o... ...görünmezlik tartışmalarında ben biraz... ...böyle hani ya aslında görünmezlik... ...bizim ezberimiz mi falan filan diyorum ya... ...bence bir miktar görünmezliğe... ...katıldığım nokta şu. Ezbeyan... ...arzunun görünürlüğü, okunurluğu yok... ...kanısal alanda. Yani... Ee, biz hetero çiftlerin birbirine nasıl yazdığını, yürüdüğünü biliyoruz, görüyoruz. İşte e, geylere dair de izlediğimiz filmler, işte hikayeler vesaire bir miktar bunu da biliyoruz. Ama orada e, yani şey kısmında hani e, bir kadın bir kadınla nasıl dörtleşiyor? E, birbirine nasıl kur yapıyor? Vesaire. E, bunu çok da bilmiyoruz yani hani flört ediyoruz zannediyoruz kadın da bize gülümsüyor ama değilmiş <gülüyor> böyle bir derdim var <gülüyor> ya bence o zaman madem tam buraya denk geldi bir sonraki rezviyan biseksüel feministlerin bu sergideki atölyesine yani cinsellik konulu atölyede bunu da işleyebileceğimiz bir çalışma koyalım arkadaşlar diyorum bunu da işleyebiliriz. Ben... Evet o yıkıldı bir çıkarma yapalım Ankara çıkarması hafta sonu. Valla beklep arkadaşlar. <gülüyor> şey. Beş gün en az beş günlük. Ben bir şey sorayım o zaman isim gibi ben yine aralarda böyle. Çoraptan çıkan parmak gibi. Ee, bu öz niye ihtiyaç duyduk falan dedi ki Öz örgütlenme yokken, lezbifem yokken. Benim mesela kişisel olarak yaşadığım bir şeydi bu. Başka da birkaç insanın yaşadığını fark ettim. Konuşmuştuk bunun üstüne. Bir lezbiyen feminist kadın mesela. E, niye sadece, mesela lezbiyen olmasını kenara koyarak. Niye sadece feminist harekette Var olamıyor ya da niye sadece feminist olmasın kenara koyarak LGBT harekette var olamıyor. İkisinde birden yaşadığı bir takım sıkıntılar var. Feminist harekettekini konuşabiliriz ama başka bir şeyin gündemi olur. O feminist hareketteki heteroseksist tutumların konusunun gündemi olabilir belki. Şimdi onun öbür yüzüne bakarsak hani LGBT hareketin, hareketteki cinsiyetçi tutumlara da cevap olabilecek şekilde LGBT hareketinde bir feminist kadın olarak var olurken ne yaşıyoruz biz? Ne oluyor mesela? soruyu ortaya attım mı <gülüyor> cevap? Ya ben hemen buna bir şey anlatmak istiyorum. Çok taze kişisel deneyimleri anlatıyorduk, değil mi? Başlamıştık. Evet. Ya geçenlerde <gülüyor> bir arkadaşımla contemporary art işte sanat fuarını geziyoruz. Böyle hakikaten hep böyle bir şey vardır ya. işte ilk açıldığı insanlardan biri benim bütün e, hikayelerini az çok biliyorum falan filan. Sanatçı bu arada yurt dışında yaşayan sanatçı bir arkadaşım. Onunla birlikte gezerken e, böyle ee, duvarda e, vajinalar yan yana vajinaları andıran böyle pembe e, kumaşlardan böyle vajina şeklinde bükülmüş kumaşlardan böyle yan yana konulmuş e, fotoğrafları çekleri yan yana konulmuş bir çalışmanın önünden geçerken arkadaşım şey dedi e, ya üf, tamam ya yani anladık gördük işte yani bunun da modası geçti artık yeter yani şunu Yapmayın artık yani hani tamam falan dedi. Böyle bu sırada yürümeye devam ediyoruz ve ben böyle çok şaşırdım. Hani bir sürü şeyde çok ortaklaştığımızı düşünüyorum. Yani ve e, tam önünden geçtiğimiz işte de böyle bir penis imgesi var ve dedim ki yani şuna bir bakar mısın dedim ya bak hemen yanında penis. Biz yüzyıllardır penis görüyoruz, her yerde penis görüyoruz. Yani bereket tanrısı denen bir şey var ya yani arkaik dönemden bir biz penis görüyoruz. Yani. Penis görmekten bıktım. <gülüyor> ve böyle ne olmuş? Demode olmuş. Yani bir vajina görmüş 3-5 tane. Vakti geçmiş. Tamam örtün kapatın yani. Ben bunun da biraz bununla alakalı. Yani feminist yerden bununla direkt alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu şey gaylerin am korkusu falan filan böyle bir mit olarak döner ya. Bunu bayağı güllüme vurup hareketten bir sürü gay ya benim de işte kişisel deneme dair o olabilir. Yeniden yeniden şey yapıyorlar. Dile getiriyorlar ve bu ...yani kad kadın düşmanlığı... ...hakikaten... ...ve şey... ...yani şimdi yine biyolojik indirgemeci mi olacağız... ...ay hiç takamayacağım şu an gerçekten... ...geçti onu geçti... ...yani Geç, gerçekten hiç orada değilim şu an... Ee, ...şey... ...yok işte... Iy am yok işte denedim yok bilmem bir kadınları da açtım Tinder'dan bir tane like yok. Hiç hoşuma giden çıkmadı. Yok. Ay, dişli gibi bir parmağımı soksam öğütürmüş. Bilmem ne. Ya yani bütün bunlar bu sefer de işte <gülüyor> böyle şey yapılan Şimdi deyince böyle gay performansı deyince böyle şeyden muaf oluyor ya biraz. Onu cinsiyetçil işte tam o anda tam o noktada bence görünmez kılınıyor. Biraz onu şey yaparız deşeriz daha da ee, şey oluyor yani hakikaten e, birden böyle güllüm arasında kaynıyor. Sen böyle, o, böyle buruk tuhaf şeyle kalıyorsun. Sonra yarın öbür gün yine bir yerde denk geliyor. Ama o kadar gülüm bir ortam ki orada mesela çıkıp böyle bir şey yapsan... ...tam böyle tat kaçıran, gergin, böyle cinselliğiyle de barışamamış... ...an propagandası yapan böyle şey lezbiyen olacaksın, feminist lezbiyen olacaksın falan filan. Neyse yani şey bunları da konuşalım. Hakikaten yani çünkü benim böyle işte gullum ya da madilik böyle şey yapılan böyle kategorilerle bir şekilde hüküm süren ve gerçekten de nedense lezbiyen bir seksüel kadınların çok da işbirliği yapmadığı performanslar ve ifade biçimleri yani hani böyle böyle bir soru işaretim var benim <gülüyor> arada twitter yorumlarına da bir bakalım dilerseniz bazı dinleyicilerimiz yazmış ee, rastars oldu ee, mesela dinleyicimizde en fikir galiba diyor ki üçüncü mesajda kankaya bağlamasak keşke <gülüyor> Aslı evet diyor Aslı çok dertli ya şey yapmayın Aslı ile konuşurken ne olur kankaya bağlamasak Aslı İstanbul'da olsa olacakmış acaba ya bir lezbeye üç lezbeye üçte Ankara'da böyleyse şey yani. biz burada ne yapalım kötü oldu herkes bunda <gülüyor> <gülüyor> Başka bir dinleyicimizden gelen bir yorum okuyalım. Ee, yine bu durumla alakalı devamlı. Feminizm içindeki heteroseksizm kız kardeşlik politikasından kaynaklanıyor sanki daha çok diyor. Aslında evet bir parça bunun da etkisi var gibi gibi. Ama Lezce'de öyle feminist yoldaşlıkla başlamıyor ki bütün muhabbet olarak hani kadınların <gülüyor> belki Lezce'de. <gülüyor> <Lezci'de. gülüyor> kız kardeşler Le diyor. Lezci'de Hello Bacılar. Ee, yakın bir zamanda onun e, yayınında yapacak ya şey de söylerim. Ya sitemizden hiç bahsetmiyoruz. Ya çok <gülüyor> <yani. gülüyor> bir feministler.com'da yayınlanacak. E, yapılacak Yaptığımız bu röportajımız. Lütfen siteye de girip diğer yazıları da göz atın deriz. Ayrıca e, bize ulaşmak için de kliton programına, soru ve yorumlarınızı da arkadaşlarımızın yaptığı gibi ulaşmak için. E, Twitter ve Facebook sayfamızı kullanabilirsiniz. Kliton yazarak bize ulaşabilirsiniz. E, lütfen bize ulaşın çünkü çok keyifli oluyor bu şekilde programa ilerlettiğimizde. Ee, başka yorumlarımız neler var demişler. Yani Uyk şey her zaman seksis bir davranış mı yoksa ömrü boyunca hetero muamelesine karşı refleks mi uyku tonu önemli demiş bir arkadaşımızda. Ee, bu az önce Nazlı'nın bahsettiği şey herhalde hani amkortu ha. falan. Ne diyor Uyk ne mi? Yani diyor ki Uyk Iyi, her zaman seksiz bir davranış mı yoksa ömrü boyunca hetero muamelesine karşı refleks mi? Uykıntılı i̇şte tamam, ya, bil, ya bilmiyorum ne nasıl bir motivasyonu, nasıl bir arka planı var canım. Hani bana nasıl hissettirdiğinden bahsediyorum. Bir yani bir yargıya varamam ben o şey üzerine ama tekrar eden bir şey bu. Yani politik olmasından azade. Hani çok <gülüyor> Zaten böyle bir mit var işte. Kadın düşmanı şey işte moda muhabbeti üzerinden falan filan da kadınları şey yapan çirkinleştirmeye çalışan kadın düşmanı geyler. Işte am sevmeyen ya da böyle kadın bedeniyle dalga geçen falan filan. Bunu yani burada örgütlenmek, politik söz söyleme şeyine girişmek çok da törpülemiyor. Yani başka bir formda işte gullum adı altında bu sefer de devam ediyor demek istiyorum ve daha çok onun bana nasıl hissettirdiği... Şey gibi mi? Hani o e, yıllar boyunca hetero muamelesi gördüğü için sanki yaptığı şey meşru bir yere gidiyor ve bir kere daha sorgulamamış oluyor kendini gibi. Böyle doğru mu anlıyorum yani? Ya olabilir ya bir yandan da mesela şimdi aynı tartışma e, e, sikseymeyen lezbiyenler için de. <gülüyor> <gülüyor> var ya yani hani ama bir yandan da biz yani erkekler doğdukları andan itibaren siklerinden soğutulmuyorlar. Onlar için böyle fırsatını buldukça çıkarıp sergileyip böbürlenme şeyi vasıtası. Ama kadınların zaten bizim ya yani öyle bir fark var. Orada zaten yani cinsiyetçiliğe değen yeri bu. Bir lezbiyenin sik fobisi bir geyin ile amla dalga geçmesi ona dair tiksintisini ifade etmesine denk düşmüyor. Çünkü biz zaten amımızla zor barıştık ya. Bak am bile zor diyorum. Şu an susmak istemiyorum. Hep am demek <gülüyor> istiyorum yani. <gülüyor> hani anladın mı? Yani öyle bir öyle bir farkı da var. Yani kesin bunu da düşünen olmuştur. Hani geldiyse öyle bir tweet falan ama siz de sik sevmiyorsunuz falan. <gülüyor> ya aynı şey de değil. Aynı şey de değil bu. Yani gayler de dinliyormuş. <gülüyor> sağ olsunlar yani böyle bir yerden yani mememiz amımız falan filan bunlar zaten bizim mücadele yani barışmak için dillendirip üzerine siyaset yapmak için şey yaptığımız şeyler mücadele verdiğimiz şeyler yani bir de şöyle bir şey var canım. Yeri gelir sik de sevilir. Yeri gelir anda da sevilir. Hani bunlara dair böyle hani özel olarak biz bunları sevmiyoruz. O kadar da şey yapmamak lazım. Yani ama şimdi şu burada kafayı karıştıran. Yani tamam arkadaşım sen yıllardır hetero muamelesi gördün de biz ne gördük ay? Yani. Ne gördük yani biz ne gördük biz gördük yani. hani dolayısıyla bunu yapacaksan da git başkasına yap bize yapma yani böyle de bir tür yani onları da yapmasın da yani Şimdi onu söyleyelim yani bir taraftan hakikaten şey yani kendi cinsel yöneliminin işte meşrul zeminini oluşturabilmesi için bunu meşrulaştırabilmesi için bir şeyden nefret etmesine gerek yok. Buna yönelim demesine de gerek yok kimsenin. Hı. Bunu işte tercih de Ne derse desin. Sadece aslında bir şeyi olumsuzlayaraktan var olmakla alakalı bir mevzu. Olumsuzlayarak var olma yahu. Kendini sev. Pipini sev. <gülüyor> Buna mı var? Böyle yani. <gülüyor> Bulan var, bulamayan var. <gülüyor> Aslı koptu burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> O zaman e, Bir yorumda okuyalım aslında... Mekanların azlığı mekanların sen çıkmama zaman sağol Bir sağlık. dinleyicimizin Twitter'daki yorumunu okuyalım Sonra devam edelim tekrar ee, Şey demiş aslında bir yorum bu Keyifli bir yorum Hareket içinde cinsiyetçilikten ötürü Lezbiyenler merkezden ne kadar dışlanırsa O zaman buraların esas kuyru onları olmaz mı Diye bir yorum gelmiş Oooh çok... <gülüyor> çok doğru. Kuylar edeş. <gülüyor> <gülüyor> evet evet kuylar asıl kuylar biziz bunu da böyle bağlayıp geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oldu çözdük <gülüyor> kolaymış. Ya, ya evet mekan... evet atölyeden başka bir şey. E, e, tartışma e, noktası gay mekanlar işte tek yön 3000 kişi alıyormuş ve cuma cumartesi full çekiyor işte yer yok falan filan e, işte, Rosie gibi Cia gibi falan filan dişletmecilerin de kadın olduğu lezbiyen mekanlar var biz Bigudi gibi Bigudi, ha, Bigudi de vardı değil mi hala <gülüyor> e, şey... <gülüyor> ben evet çok gidemedim bu aralar <gülüyor> şey e, bunlara biz yeterince sahip çıkmıyor muyuz? E, lezbiyen mekanlar, lezbiyenlerin ge gece hayatında var olması falan filan olamaması daha ziyade gaylere oranla ne, ne demek oluyor falan filan böyle, böyle konular da tartışıldı. Ve orada mesela benim ya tabii ki de ilk cevap e, kadın olmakla ilgiliydi. Yani bütün bu lezbiyen biseksüellerin, e, kadınların gece hayatındaki görünmezliği, mekanların azlığı, olan mekanların e, tek yön kadar kalabalık olmaması falan filan. Tabii ki de Türkiye'de kadın olma deneyimiyle ilgiliydi ve şey çok enteresandı orada. Bir arkadaşımız şöyle bir paylaşım yaptı. Rosie'nin mesela cuma cumartesi saat... Ee, 9-10 gibi böyle danslı falan filan böyle partileyip kopulabilecek bir mekana dönmesi. Yani o saatte Taksim'deki hiçbir mekan o kadar o, o, o kadar erken böyle bir klaba dönmüyor. Yani çünkü işte bir sürü gay yani sınıf olarak da avantajlılar erkekler daha fazla para kazanabiliyorlar yani tam çok şey işleri yolunda falan filan gibi demek istemiyorum ama yani kadınlara göre evet ekonomik olarak avantajlılar sınıfsal olarak e, falan filan daha fazla da tüketebiliyorlar daha fazla para harcayabiliyorlar e, daha geç saate kadar kendilerini kamusal alanda var edebiliyorlar yani Rosie'de saat dokuzda partilemeye başlayan bir sürü lezbi yani biseksüel kadının işte 12'den önce İETT otobüsüyle işte Taksim dışı semtlere gitme zorunluluğu böyle lezbiyenlerin ee, kalan gruplardan lezbiyen biseksüel kadınların kalan gruplardan farklı bir zamansallıkta Yaşadığına da işaret ediyordu falan filan. O böyle bayağı enteresan bir noktaydı mesela. Hani gerçekten herkesten erken partilemeye başlasak, ta yani bu çok partici olup böyle kopup bütün gecemizi dansede geçirdiğimiz anlamına gelmiyor. Bu erken eve dönme, yine e, özel alana, belki aile yanına, belki daha güvenli hissettiğimiz evlerimize dönme zorunluluğu dan geliyordu yani çünkü kamusal alana her çıkış kadınlar için ezbiyamı seksüeller için e, taciz ihtimalini de getiriyordu ve o yüzden belki de kendimiz daha güvenli hissettiğimiz e, güvenip ya daha böyle özel alanlarda vakit geçirip sosyalleşmeyi tercih edebiliyor ruzdur belki öyle bir yerden de Evlerde evet arkadaş gruplarıyla falan filan. Ya da daha ne bileyim böyle adı lezbiyan kafe olmayan ne bileyim başka başka yerlerde falan filan. Ee, böyle bir yerden de enteresan diyen yani, görünmezliğin şeyi. Ee, Nazlı'nın söylediğini destekleyecek, destekleyecek başka bir örnek vermek istiyorum. Ee, şey... 2005'te Lambda olarak bir araştırma yapmıştık. 393 e, geleziyen ve bir de görüşmüştük İstanbul'da. E, sorunlarımızla ilgili hani şey yüzde verilere ulaşmak için e, bu ankette edindiğimiz rakamlardan biri de şey göstermişti. Bizim ulaştığımız kadınlar. Ee, ulaştığımız erkeklere göre ekonomik olarak daha iyi durumda ve eğitim seviyesi olarak da daha yüksek durumda ve bunu hemen şeyde yorumlayanlar oldu. Aa, demek ki lezbiyenler geylerden daha zengin, Aa, Demek ki lezbiyenler geylerden daha eğitimli falan. Oysa ki tam tersi e, bu şu anlama geliyordu. E, Legitim sosyalleşme alanlarına erişen kadınlar erişen erkeklere göre ekonomik ...ya da eğitim seviyesi olarak daha üst durumda ve ee, ortalamaları karşılaştırdığımızda. Yani bir kadın e, işte parası olacak, ekonomik özgürlüğü olacak, hani eğitimli vesaire bir yere kadar olacak... ...ve ondan sonra ancak kendi görece daha özgür hayatını kurabiliyor. Ama bir erkek e, o, aynı yoksulluk ya da eğitim seviyesinde olsa da bir kadınla... E, ...kamusal alanda, hareket alanı kadından daha fazla olabiliyor. Bu anlama geliyor. Ee, yani yorumlananın tam tersi aslında geçerli olan. Ee, bir de buna şey de eklemek lazım. Biz böyle hani işte hani Türkiye'de kadar artık bir işte BGVT camiasından bahsedebiliyoruz. Örgütlenmesinden bahsedebiliyoruz ve pek çok il için bundan bahsedebiliyoruz. Ama e, bu cinsellikler, bu kimlikler sadece bizim e, alıştığımız bildiğimiz alanlarda ve bizim alıştığımız bildiğimiz repertuarlarda yaşanmıyor. Büyük çoğunluk aslında evli insanlar tarafından yaşanıyor. Ve evli insanları birbirleriyle kadın ya da erkek diye kıyasladığımızda hani evli bir erkek, ah bir dakika akşam canım erkek çekti deyip o şehrin e, Geylerin çarkalanığı her ise hani bir sinema mı bir park mı bir hamam mı işte kıyıda köşede kalmış kayalıkların bilmem neresi mi ki bu Türkiye'deki pek çok şehir için geçerli. Hani gidip bir erkekle tanışabilir, sosyalleşebilir, cinselliği paylaşabilir. Ama evli bir kadın zaten evden çıkamayacak. Yani hani biz e, bu anlamda da hani. E, a, Aileler içerisinde gerek eş olarak gerek o ailede büyüyen çocuk olarak aile içerisindeki konumlarımız nedeniyle zaten e, doğrudan e, kadın ve erkek cinsiyetine açılmış olan alanlar farklı olduğu için zaten e, LGBT camia ya da LGBT hareket dediğimiz alanlara erişim imkanlarımız da eşit değil. Ya bir taraftan, şimdi şunu da eklemek lazım. Kadınların hani e, eğitim olanaklarına erişimi sağlanmış olsa da, üniversiteye gidiyor olsa da, e, yani Klaus Geli'ye gelen başvurular arasında mesela danışmanlık alanlar arasında çok fazla üniversiteli kadın ailesinin onun mezviyen olduğunu öğrendikten sonra oradan alınıp kendi şehrine gidebiliyor. Yani e, bir taraftan aynen hani işte şey diyoruz ya, e, kadınlarda ...eğitim anlamında vesaire, işte yani yoksa, şey yaparsa, vesaire, maddi anlamda eğer biraz geliri vesairesi varsa... ...sanki bir sorun çözülüyormuş gibi ama çözülmüyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Bana bu sıkıntı bir tarafta aynen kadın olmakla alakalı bir mevzu. Dolayısıyla akla şey de getiriyor. Bizim hani nasıl LGBT hareket çok... hani Tabii ki de içinde olacağımız ana hani öznesi olduğumuz hareketlerden bir tanesi ise filmi harekete aynı şekilde içinde olduğumuz. Dolayısıyla zaten hani lezbiyen bir feministlerin filmi isminden de. Şey olduğu gibi tam da içinde olduğumuz mevzu. Ama hani e, o dışanmışlık ya da rahat edememe derdini paylaşamama mevzusu nasıl ki LGBT hareket içerisinde varsa bir benzerini feminist hareket içerisinde görüyoruz. Yani Ankara'da mesela e, bizim özellikle son dönemde e, daha görünür bir şekilde lezbiyen tankartı vesaire kullanmamızın nedenlerinden bir tanesi de bu. Evet, bizim için feminizm çok hani ana hani mezunlarımızdan bir tanesi ee, çok önemsediğiniz bir şey, öznesi olarak hissettiğiniz bir şey ve öyle olduğunu düşündüğümüz bir yer. Zira yıllardır e, şahsen ben ya da bildiğim e, bir sürü Ankara'daki lezbiyen bir seküsler kadın femiz seyrettim, emektarlarından, pankartını yazmaktan tutun da sloganlarını hazırlamaya, bildirilerini okumaya biz bu alanda hep vardık. Ama nasıl vardı? Ee, kendi gündemlerimizle mi yoksa heteroseksüel kadınların problemleri üzerine çalışarak biz bu olaydan sonra anladık ki aslında biz çok uzunca bir süre heteroseksüel kadınlar arasında hoşgörüyle var olmuş kadınlardık. Yani işte kendimize böyle e, kadınları seven kadınlar dediğimizde ya da işte LB kadınlar dediğimizde o kadar da görünürlük olmamış. 25 e, e, Kasım eylemi... 25 Kasım eyleminin iki yıl önce savaşa karşı gündemiyle toplanmıştı. Ve biz de burada lezbiyenler savaşa karşı diye koca bir pankart açtık. Hani Hem bir taraftan lezbiyenlerin LBT kadınları T kadınları içeride bir tartışma yürürken daha da fenasıyla platformda karşılaştık bize şöyle söylendi arkadaşlar bu pankartın önünde fotoğraf çektiremedik işte Kartımız biraz büyük tabi o şey yapayım ha e, utandık ailelerimizle arkadaşlarımızla paylaşamadık dedi yani aslında ben o yüzden biraz önceki konuşmalarda bu kavramı kullanmak kuyurlu, kuyurluya sığmaz falan gibi bir şey hayır ya bu kavramı kullanmak o kadar aslında bizim o yıllardır hani hoş bir şeyi açığa çıkarttık ki çalışıyor mu tepki yaratıyor mu yaratıyor. O yüzden bence kullanmak önemli. Ama ne yapacağız? yani Feminizme, küsüp feminizme, hetero feministlere mi bırakacağız? Hayır! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yani. Ne yerden ne şeyden tabii ki de orada da olacağız, orada da olacağız diye e, düşünüyorum en azından kişi olarak. Ben böyle olacağını tahmin ediyorum. Evet, yani şey... İlk öz örgütlendik <gülüyor> hep hep ona ona geliyorum ben de yani ama e, şimdi mesela biz başladıysak böyle ittifak halinde olduğumuz gruplarla hesaplaşmaya yine bizim konumuzla ilgili e, e, şey de konuşmuştuk atölyede mesela e, dışarıda olsa böyle yani böyle şehirde gezerken karşılaşsak böyle bir, bir cümleyle ee, Rak diye orada ağzının payını verip refleks koyup tepki verebileceğimiz cümleler, sözler böyle birlikte mücadele ettiğimiz hareket içinden arkadaşlardan gelince neden basiretimiz bağlanıyor, neden böyle işte benim şey örneğimdeki gibi böyle amtik sintisinde böyle hani kalmam gibi geçiştiriliyor bir şekilde yani e, heteroseksizmin mağduru olmaları bizim birlikte mücadele ettiğimiz e, diğer grupların e, yani gerçekten işte dedik onu defalarca zaten feminist bir hassasiyet taşımaları demek olmuyor. Ama bizim basiyetimizin bağlanması neden? Yani biz neden böyle yoldaş gördüğümüz için mi? Gerçekten bütün bu queer fobik tınlamaktan korktuğumuz için mi? Gerçekten Beklemediğimiz çok yakınımızdan geldiği için Afalladığımızdan mı Falan filan biraz Bu, bu mevzuları da e, Konuşmuştuk atölyede Yani böyle durduk yere işte bir yerde dans ederken Ay bu ne böyle kezban Uzun saçta hiç sevmem Yok işte bilmem ne biçim memeler öyle yok işte birlikte mesela <gülüyor> yani böyle böyle yorumlar bunu yani bir adam bize hani yapsa gerçekten başka bir karşılaşmada böyle bir cümle geçse falan filan eminim yani bu odadaki herkes anında tokatlar hani şey yapar yani <gülüyor> öyle hani yani cevabını verir demek istiyorum böyle o refleksi gerçekten. koyar sen tokatla <gülüyor> o, da, o da çok okey yani de hani yani o refleksi koyamıyoruz ee, koyamadıkça Böyle o kültürüyle serpilen, iyice gürbüzleşen, böyle şokça cinsiyetçi gelen e, alt kültür dili e, hüküm sürüyor, devam ediyor. E, ne yapsak? Ya peki şimdi sen özür dilerim de yani bu... Mizahı kör falan mı çalışıyorsun falan bu G mi, mizahını, G eleştirelliğini törplemeye çalışıyorum. Çünkü o kadar eleştirel ve komikler ki inanamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü böyle bir böyle bir böyle böyle bir şey de denmişti de yani bu lezbiyenlerin bu işte tat kaçıran feminist hassasiyetleri, eşcinsel erkeklerin mizahını ve eleştirildiğini elinden almaya yönelik bir çıkışmış falan filan gibi de gerçekten yani çoğu zaman komik olmayabiliyor bu eleştirel bir yere tekabül etmek zorunda da değil ee, ve hani bunu böyle bir hareketçi tartışalım yani <gülüyor> ya orada aklıma benim bir soru geliyor ee, şimdi biz örgütlenirken birkaç motivasyonumuz var. Tabii ki en büyüğü politika yapmak ve o politikanın sonuçlarından bir tanesi olarak da hayatlarımızı değiştirmek, kazanımlar elde etmek. Eyvallah ama bir yandan da aslında sosyalleşmek için de örgütleniyoruz ya hani alttan alta bunu söylemesek de. Yan yana gelme nedenlerimizden bir tanesi de bu. E sosyalleşme ihtiyacımız da karşılanıyor çünkü sokağa çıktığımız anda hetero kabul ediliyoruz ve öyle muamele görüyoruz ve kendimiz gibi tırnak içinde insanlarla yan yana gelme ihtiyacımızı politika yaparken, örgütlenirken de karşılıyoruz. Şimdi örgütlenirken ama örgütlenmenin dışında değil çok eğlence kültürü, partiler filan da hepsi dahil bir yerinden. Ee, orada var olmanın önüne geçen bir dil var. İşte az önce Nazlı'nın bahsettiği umadilik kültürünün dili diye. Ondan mahrum kalmayı göze alamaya olabilir miyiz acaba? Çünkü her domine eden şey cinsiyetçilikle ilişkili olarak. Yani LGBT alt kültüründe olmayan yerlerde. işte herhangi bir heteroseksüel iş yerinde ya da mecliste ya da sokakta ya da evde en küçük bir ailede Nasıl erkek egemenlik erkek diliyse LGBTİ hareketinde de özellikle cinsiyetçilikle bir, ayrı bir mücadele yürütülmüyorsa orada da doğal olarak ne daha az ne daha çok yine erkek egemen bir dil hakim oluyor. İşte o erkek egemen dili orada tam da o sosyalleşme ağlarından çok da dışında kalmamak için e, bu, bu, buna, bunun parçası olmayı, bunu performa etmeyi göze almak zorunda kalıyor olabilir miyiz? Soruna cevap olarak aklıma gelen bir şey bu. Yani yalnız ve arkadaşsız kalmaktan korktuğumuz <gülüyor> için <gülüyor> göz yumuyoruz diyorsun. Böyle bir motivasyonumuz de. olduğuna eminim ben. Çünkü hani dediğim <gülüyor> ya politika yaparken ya da örgütlenirken tek neden gerçekten kazanım elde etmek değil. Evet. Ee, sosyalleşme ağlarından bir tanesi bu bizim için. Ve orada normalde işte evde annenle babanla kavga ederken sarf edeceğin lafları ya da sen az önce söylediğin sokakta adamın birisi bir şey söylediğinde sen kim cinsiyetçi sen yani kim seksis diyebileceğimiz lafları aynı şeyle karşılaşırken biri yine diyebilir oluruz aslında buna dair hani politik donanımımız var argümanımız da var bizi durduran şey yani az sayıda olan sosyalleşeceğimiz insan ve yoldaşlık yürütebileceğimiz durum Ya yani bundan mahrum kalmaktan korkuyor olabilir miyiz acaba çünkü orayı da domine eden şey sonuçta cinsiyetçi bir kültür her yer kadar ben yine mesela bu, bu da olabilir olmayabilir aklıma benim başka bir tane daha neden geliyor e, mağdurun istisna halini belirliyor oluşu yani biz artık birisi mağdursa o e, tamamıyla art, yani yaptığı her şeyde öncesinde ve sonrasında bu mağdur kılıfıyla beraber bir dokunulmazlık elde eder dolayısıyla o her ne yapıyorsa bu mağduriyeti üzerinden anlamlandırılır. Çünkü onun başına çok şey geldi. O çok ayrımcılığa uğradı. Bilmem ne vesaire. Bu yani sadece kişisel ilişkilere değil devletler arası ilişkilerde de öyledir. Hani biz de çok biliriz hani İsrail artık hani kökense olarak mağdurdur ve dolayısıyla yaptığı herhangi bir e, ayrımcı e, uygulama vesaire onun kökende e, ezilmiş olmasıyla alakalıdır. Bunu bence biraz e, böyle de okumakta da yarar var diye düşünüyorum. Çünkü hani şiddet mağduru olan taciz, tecavüz mağduru olan insanların ya da nasıl işte, lezbiyenlerin, geylerin, transların hayatında maruz kaldığı şeylerden ötürü bizde bence böyle bir algıda oluşabiliyor. Yani mağdur birisi bunu yapmaz. Yaptıysa da başka bir nedeni vardır. Gibi bir anlamaya çalışma. ...hani e, daha fazla emek, daha fazla değer vermek gibi bir şeyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. E, ne dersin? Yani ben dediğine kesinlikle katılıyorum ama bir de bir şey eklemek istiyorum. Yine böyle kişisel bir duygudan. Ee, yine Nazlı demişti ya daha önce hani hiçbirimiz queer bir ailenin içinde queer bir yaşama doğmadık. Yani kafamızın içerisinde bangır bangır böğren bir sürü biriktirdiğimiz şeyler var. Özellikle de kadın olarak ve... Bir yanımızda şöyle olmaktan nefret ediyoruz. Yani ben yıllarca bundan sakındığımı kendi adıma biliyorum. Ee, sıkıcı, e, bayık, e, işte frigid, e, feminist, e, lezbiyen, yani ortamın tadını kaçıran, e, espriden anlamayan, kasıntı. E, bunların hepsi o kadar böyle net hani şeylerle yazılmış çizilmiş ki yani böyle özellikle de Anaklı medyada şurada buradaki göndermelerden o stereotiplerin oluşması durumlarındaki hallerindeki e, cümlelerden böyle sıtır altına saklanmış e, tehditlerden yani sen ya şu şu şu şartlarda olacaksın ya da tüy pis ö, kaka çirkin olacaksın ve galiba işte burada ismi günün dediğine katılıyorum <gülüyor> hemen oraya da link atayım e, yani o sosyalleştiğimiz alanlarda bize tırnak içerisinde ee, mağduriyetleri yakın olan insanlardan bu hafta yemekten de herhalde ödümüz kopuyor yani. Bir de şeyden de olabilir diye düşünüyorum yani şimdi bu dediğimiz lubunca dilinde icra edilen madikoli performansı e, tek başına böyle çok da şey yapılacak e, ne denir mahkum edilip yeryüzünden silinecek bir e, iletişim biçimi değil e, yani şey bu, bunun işte konuşmuştuk inatölyede de e, trans kadınların seks işçisi trans kadınların sokak karşılaşmalarından falan filan eee Beslendiği öyle bir yerden var edildiği ve bir direniş biçimi olduğu falan filan gerçeği de var. Bunun galiba bu performansın nasıl bir zeminde kiminle ve neye atıfta bulunarak neye karşı icra edildiği yani sözünü kime söylediğin falan filan belirliyor onun cinsiyetçi olup olmadığını yani tek başına bir cümle bir Laço'ya söylendiğinde cinsiyetçi ifadeler içerse de orada gerçekten Laço'yu afallatacak yani ne bileyim işte o hani trans kadının müşterisi adamlardan bahsediyorum Laço derken ya da o kadının orada güçlendirecek bir şekilde hayatta kalmasına orada kendine alan açmasına vesile olacak bir direniş pratiği iken ee, bu e, birlikte örgütlendiğimiz toplantılarda, sosyal ortamlarda yan yana geldiğimiz kadın translar dış, e, ya da g'ler tarafından icra edildiğinde bazen gerçekten cinsiyetçi bir hal alabiliyor. Yani madiliği ve bu eşcinsel erkek alt kültürün trans kadın alt kültürünü falan filan top yekün şey yapalım ım, mahkum edelim ıı, şey yapalım diye değil törpüleyelim, köreltelim, sansürleyelim falan filan diye değil yani bu dilin madem şey performatif bir şey dildi, biraz onun ayarını verelim falan filan o, onu düşünerek kritiğimizi de edelim diye diyorum Yavaştan programımızda toparlasak iyi olur bir buçuk saati buldu yayınımız bir twitter yorumlarına bakıp sonra bir şarkı girelim diyoruz dinleyicimiz şey almış kızlar soruyor vesaire tarzı sitelerde birkaç kez İstanbul'da nerede sevgili bulabilirim temalı soru okumuştum diyor devamında da <gülüyor> Devamında da şöyle bir şey yazmış. Değil kadına telefonu için uygulama zaman geçirmesi için mekan önerilse tonlu erkek altına ben seni düzeltirim yazmış. Hmm. Bu sitelerde hani, e, aralarında geçen konuşmalar sonucunda işte erkekler tarafından maruz kalınan durumdan biraz bahsetmiş. Düzelttim. Bir başka dinleyicimizde LGBT hareket içerisinde dışlayıcı olan nezbi kadınların değil kadınlar ne yazmış değil. Kadınlar değil. değil, ha tamam. Kadınlar değil, patriyaka. Feminizm içerisinde ise dışlayıcı olan heteroseksüellik demiş. Bunun um, üzerine birkaç cümle söyleyip mi şarkıya girelim mi? yoksa? Um, um, bir içinde... sen... <gülüyor> saniye. Ya bu söylemesem içimde kalır kontenja kotasını kullanıp <gülüyor> <gülüyor> bir önceki konuya dönmek istiyorum. Hani şey, eee kesinlikle şey, e, aslında aslında söylediği şeye de uyuyor. Yani bir direniş dili olması itibariyle her zaman illa e, şey mi? Saf masum ve asla zarar vermiyor mu? Hani hani direnişse asla yanlış yapamaz mı? Kelime var ki beni hiçbir zaman ne direnişin sembolü olabilir ne bir şey. Her zaman yanlış gibi düşündüğüm bir kelime var. O da kezban kelimesi. Yani biz buralara senden daha önce geldik. Buranın racını biz belirledik. Biz biliriz ve burada sana yer yok. Hani burada yer kendi yer kazanana kadar biz ne dersek onu yapacaksın anlamına gelen bir kelime yani. zaman sen kezbansın diye birini iteklemek ve hani sır bu kezban kelimesi nedeniyle. Ben o dille bayağı şey zor ısınıyorum yani. Düşünerek hatırlıyorum. Bir dakika bu bir direniştiliğiydi diye. Ee, tabii ki yok saymak için değil de hani Kezban kelimesini hiç kimse de, Şimdi asla savunacak gibi mikrofona hamle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Kezban kelimesini savunacak kanka. Ya, <gülüyor> açıkçası, Savunma. ya e, savunmaktan dolayı değil de hani Kezban da Kezban'ını falan diye böyle. Ya <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldık. Allah Allah Allah. Madi. <gülüyor> ya yok da böyle bir şey demeyeceğim de yani Nazlı'nın söylediği dilim performatifliği mevzusunu hakikaten önemli. An ne yapacağız o zaman bu dili? Yani eee mümkünce cinsiyetçi. O zaman hani bunu yasaklayacak mıyız? ya da işte nefret söylemi. Ya gerçekten bunlar benim açıkçası çok da rahatlıkla e, hemfikir hem fikir olabildiğim konular değiller. Yani çünkü ne olacak? Ya konuşmazsan hani yasak pardon, yasaklarsan ne olur? Yer inersin. Yani bu aslında bir şeyi çözeceğini zannetmiyorum. Daha fazla birbirimizi kriminalize hale getirmekten Başka bir yere getir düşüreceğini çok zannetmiyorum. Hani bunun asla konuşulmaması, söylenilmemesi gereken kelimeler vesaireler değil. Belki mesela kezvan şöyle bir şey de olabilir hani orada birinin işte yaşı hiyerarşisi ya da deneyim hiyerarşisi kurmasından ziyade belki de ortama yeni giren birisi için atıyorum büyük numara ayakkabıyı nereden bulacaksın? Ya da kuaföre nerede gidilir? adı nerede yaptırılır Ya da biraz önce gelen soru gibi e, lezbiyenler birbirini nerede bulur? Sorusunu da şey yapabilecek bir anlamada dürünebilirmiş gibi hissediyorum. Çünkü söz söylendiği anda hüküm hiç e, Bir mesafe var. Onu dönüştürmek için onu Mücadele etmek için, çarpışmak için bir mesafe de var benim açımdan. O yüzden e, ya tabii ki Lubunca direnişin dili ise onun seçili konusunda hani bundan muaf mıdır? Tabii ki asla değil. Yani, sadece bunu söylemek istedim. O zaman bir şarkı girelim. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz zaten. Sonra son sözleri alırız, toparlarız. Cliton. What's in your heart? But if you're not ready for love How can you be ready? Bu bagajım var hatta listemdekiler var falan. Dur şimdi Gelir Yayındayız. <gülüyor> şey uygulamalardan söz açıldı da herkes çok heyecanlandı. Başka bir program yapalım diyoruz bu vapa lezce falan, lezbiyen, bisexualler birbirini bulduğu şeyler. Boynum tutuldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam, şimdi son sözler. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonu ağzıma vurdurdum. Ya al elini onu. Tamam sen al eline. Oradan çıkar. Sen son sözü söyler misin? <gülüyor> ben tamam. Yani son sözleri devrediyorum. <gülüyor> Çok... ben son e, sözlerimi söyleyeyim öncelikle beni davet ettiği için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir deneyim oldu. Hemen bunu kopyalayıp Ankara'ya götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey e, ya açıkçası böyle olacak yani tam da bence eee biseksüel feministlerin örgütlenmesi böyle olacak. Nasıl biz e, mesela Ankara'da yaptığımız Sportif Lesban hani eee <gülüyor> Sportif Lesban'ın e, bize yarattığı heyecan ve farkındalık işte karma birlik içerisinde e, yaptığımız mücadelenin açıkçası oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla dönüştürdüğünü düşünüyorum. Hem lezmeyen kadınları da, bisiksel kadınları da güçlendirici bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde yıllardır süren kadın, kadın öykü yarışmasının da bir şekilde ee, sayısının her yıl giderek artan oranlarda olması oldukça mütverdeci ve güzel bir şey. Ee, sokakta artık ele düşen bir sürü kadını görüyor olmak da öyle. Ee, yani evet biraz Ankara'da hani daha böyle motive bir halde geldim ben buraya çünkü bir şeyler hani biz bir araya geldikçe konuştukça dönüşmeye değişmeye başlıyor. Burada da böyle bir farklı deneyimin içinde bulmak kendimi iyi hissettirdi. Umarım bu deneyimi de ben buraya taşırım. size de parti biraz. Hani el atın kızlar. <gülüyor> Öyle olsun. Evet biz de burada parti işine hız versek fena olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Artı bir. İyi geceler. <gülüyor> Ya böyle mikrofon elinde hiç hoş olmuyormuş şimdi vedalaşayım be falan ee, neyse çok bir şey söylemeyeceğim hoşçakalın iyi geceler evet iyi geceler <gülüyor> konuşmayacağım dedim yapamadım yine yapamamıştım kendinize iyi bakın önümüzdeki hafta playlistle birlikte olacağız sizinle Belki arkadaşlarımız onu canlı yayınla beraber yaparlar. Belki yalnızca playlist olur. Ee, belki 9'da başlarız. Belki daha geç başlarız. <gülüyor> Ama bir şekilde olacağız yani elektrik kesilse, kar dayağsa. 15 gün sonra tekrar konulu tırnak içinde canlı yayınla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Yapamadık mı? Evet, evet. Hadi yaklaşın mikrofonlara. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Gel öğrenirsiniz. Gel, gel, gel. 3, 4. Clinton, Gezegen olan. olan. Kliton, gezegen olan.